Türkiye'de İktisat ve Siyaset, Büyüme, dönüşüm Demokrasi ana başlıklı 38. İktisatçılar Haftasına tekrar hoş geldiniz. Hemizde <gülüyor> Türkiye Otolar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Müfattis Arıcılıoğlu var. E, kendisi bu yoğun iş programı arasında e, bize zaman ayırdı. Çok teşekkür ediyoruz. Ve açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz kendisini. Efendim geciktiğim için evinizden özür dilerim. Aslında Halil Bey buradayken fıkra anlatılmaz. O her sene eee bazen ben gelmediğim zaman ee, o bir, eski bir iktisatlı olarak İstanbul İktisat Fakültesi mezun var. Onun da fıkraları aslında ben hep takip ediyorum. Çok güzel oluyor ama. Niye geciktiğimle ilgili güzel bir fıkra var. Müsaade ederseniz onu anlatmak istiyorum. Temel Fadime küs sabahta beşte kalkacak formüle düşünüyor. Nasıl söyleyecek ki sabah beşte Fadime bunu kaldırsın. Not yazıyor. Fadime saat beşte beni uyandır diyor. Küsü olduğu için de konuşma yazı yazmış. Fadime'nin komidi ne koyuyor. Ben sabah sabahleyin bir uyanır ki sabah saat sekiz. Bir anda Fadime'ye kızacak, kendi komünci tarafında bir not. Temel kalk saat beş. <gülüyor> <gülüyor> Bizimki öyle olmadı ama İstanbul'un trafiği, işte tam İstanbul Behatiyesi'nin önüne geçecek oradaki törenler falan size gelmemeye gelmeme geciktirdi. Onun için özür dilerim. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Cemiyeti'nin başkanı Sayın Mahap Adıyaman. İstanbul İktisatlar Vakfı Başkanı Sen Kasım Kolcoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, çok değerli dostum Sayın Halis Hoca, iktisat camiasını çok kıymetli temsilcileri, kıymetli akademisyenler, değerli misafirler. Sizleri şahsım ve Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Başkan adına saygıyla selamlıyorum. 38. sekizinci iktisatçılar haftasında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Öncelikle İktisatçılar Haftası'nı her yıl aksatmadan düzenleyen mezunlar cemiyetini de kutlamak istiyorum. Türkiye'de insanları bir araya getirip bir konu üzerine akıl yürütmeni sağlamak aslında çok zordur. Ama bunun 38 yıldır devam ettirmekte olması takdire şayan, şayan bir olaydır. Vahap Bey başta olmak üzere tüm cemiyet yönetimini ve mensuplarını bu kapsamda yönetim kurulu beraber kutluyorum. Değerli dostlar İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin tarihçesi aslında Türkiye ekonomisinin gelişimini ve dönüşümünün aslında aynası gibi. Türkiye'nin ilk sanayileşme hamlesinde sonrasında gelen planlı ekonomi döneminde 80'lerde başlayan serbestleşme hamlesinde ve son 15 yılda küreselleşme, küresel ekonomiye entegrasyon sürecinde iktisat fakültemizin iktisatçıların çok büyük rolü vardır. Ben de bir gazi iktisat mezunu olarak da sizleri kıskanmıyorum kıskanmıyorum desem yalan söylemiş olurum. Bu hafta boyunca tartışacağınız konular da aslında birbirinden önemli. Çünkü doğru politikalar tasarlamanın çok önemli olduğu bir döneme giriyoruz. Küresel ekonomi hepimizin çok iyi bildiği gibi çok hızlı değişiyor. Son 15 yılda bizlerin derinden etkileyen dönemlerden geçtik. 1997'de Asya kriziyle başlayan sıkıntılı dönemde 1999 ve 2001 krizlerini yaşadık. 2001 krizi sonrasında yaşanan göreli istikrar ortamı ve küresel para bolluğu ile birlikte yük yüksek büyüme oranlarını yakaladık. Tabii ki güzel bir söz var. Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi paranın da fazlası zarar olduğunu hep beraber 2008 küresel finansal krizde hep beraber gördük. Kriz sonrasında da Amerikan Merkez Bankası'nın küresel ekonomiyi adeta karantinaya aldı, parasal geliştirme dönemini yaşadık. Bu dönemlerin hepsinde esen rüzgarlardan olumlu ya da olumsuz etkilendik. Bazen önlemlerimizi önceden alabildik. Bazen de darbeyi yedikten sonra hızlı toparlanması bildik. Ama bana göre küresel ekonomide yeni bir döneme daha gidiyoruz. Bu Yeni dönemde küresel sistemde aslında hepiniz de biliyorsunuz ama üç önemli değişime hep beraber özellikle Türkiye olarak hazırlıklı olmamız gerekiyor. Öncelikle önümüzdeki dönemde bizi yeni bir küresel iktisadi ortam beklemektedir. Bunlardan birincisi küresel kriz öncesinde ve küresel kriz sonrasındaki parasal genişleme dönemindeki bol likilde döneme artık sona erdi. FED'in geçtiğimiz Mayıs ayından itibaren aldığı bir dizi kararla eskisi gibi rahat ve ucuz borçlanma imkanı bütün dünyada azalıyor. Korkut Hoca'nın e, bu konuda aslında meciz bir tespiti var. Ekonominin Mayıs sıkıntısı diyor cidden bu sıkıntıyı atlatıp normale dönmemiz gerekiyor. Aslında bu durum sadece FED kararları ile ilgili de değil. Ekonomiyi küresel krize sokan, küresel dengesizliklerin azaldığı yeni bir döneme giriyoruz. Doğal olarak borç verenlerin serbest finansman kaynakları azalıyor. Borç alanların fon talepleri düşüyor. En fazla cari açık veren 10 ülkenin ortalama cari açığı 2008'de %5'lerden bugünlerde %2'lere gerilemiş durumda. En fazla cari fazla verenlere baktığımız zaman da fazlaları en fazla veren 10 ülkeye baktığımız zaman %8'ler düzeyinden %4'ler düzeyini indiğini görürüz. Bu yani küresel ekonomide belirgin bir dengelenmenin ortaya çıktığında yeni bir dönemle karşı karşıyayız. Bu yeni dönemde hem şirketlerimiz hem vatandaşlarımız artık daha tedbirli ve daha temkinli hareket etmek zorunda. Hükümetler ve özel sektör olarak bu yeni ortama nasıl uyum sağlayacağımıza, büyüme, istihdam, refah artışı dengesini nasıl koruyacağımıza hep beraber odaklanmak zorundayız. Aslında bu seneki İktisatçılar Haftası konumuzda bununla çok alakalı. Bu yeni ortamda nasıl büyü büyüyeceğiz ve nasıl paylaşacağız? Işte buna göre politikalarımızı hızla tasarlamalıyız. Bu politikalara da bu tür akademik platformlardan muhakkak çıkarmalıyız. İkinci olarak değerli hocalarım, bizi değişime zorlayan sadece küresel finansal akımlar değil, küresel ticaret ve yatırımlarda yaşanan yeniden yapılanma bize bir dönüşümü gerektirmektedir. Dünyada bölgeselleşme hız kazanıyor. Bunun da öncülüğünü Amerika Birleşik Devletleri yapıyor önce Pasifik ülkelerle Aslında bütün ekonomik düzende yeni bir dünya düzeni kuruluyor ve hep beraber de bunu yaşıyoruz şu anda önce Pasifik ülkeleriyle trans Pasifik ortaklık anlaşması başlatıldı burada Amerika Birleşik Devletleri Japonya Kore Kanada Avustralya Malezya Meksika gibi önemli ülkeler bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri bir adım daha öteye giderek şimdi Avrupa Birliği ile Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı girişimine hız verdi. Aslında bu iki girişimin önemi şurada. Birinci, birincisi Dünya Ticaret Örgütü'nün dünya çapında uygulamaya çalıştığı ticareti serbestleştirilmesi görüşmelerine yeni bir alternatif bu iki girişimle birlikte dünya ekonomik gücünün üçte ikisine denk geliyor. Dünya ekonomisinin üçte ikisi tek bir pazarda buluşma noktasında doğru gidiyor. Bu sadece ticareti de değil, yatırımları değil, üretim standartlarını belirleme konusunda da büyük bir güç elde etmelerini sağlıyor. Ben bunu özellikle Anadolu'da yeni oluşan bu oluşacak bu yeni düzenle ilgili örnek verirken şunu söylemek istiyorum. Türkiye olarak bizim bunu niye ıs kalamamız gerektiğini anlatırken şu örneği veriyorum. Şimdi Türkiye'de biz çok basit güncel hayatımızda 220 volt enerji kullanıyoruz. Şimdi bu dünya ekonomisinin 3'te 2'si standartlar noktasında 110 voltta bütün elektrikli aletleri üreteceğiz diye karar verilirse Türk ekonomisine, Türk girişimcisine ne getireceği noktasında maalesef karar alma noktasında veya bu işin müzakere noktasında biz olmayacağız. Ve bir başka deyişle bu yeni küresel sistemin içinde olanlar ile dışarıda kalanlar arasında ciddi bir makas açılacak. Bizim Türkiye olarak bu oyunun içinde tutacak adımları ivmedilikle atmamız gerekiyor. Değerli dostlar, üçüncü olarak benim gördüğüm önemli konulardan bir tanesi bizleri de etkileme potansiyeli taşıyan bir diğer önemli konu küresel enerji haritası ile ilgili. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok enerji bağımlısı ülke kaya gazı üretimiyle kendine yeter noktaya geldi. Burada örnek vermek gerekirse Amerika Birleşik Devletleri eskiden dışarıdan 10 liraya aldığı gazı şimdi kendisi 3 liraya üretiyor. Aslı bu ne anlama geliyor derseniz bir üretici olarak son 20 30 yılda Amerika'dan uzak doğuya akan imalat sanayi yavaş yavaş üretim, rekabet gücünü yakaladığı için Amerika'ya geri dönmeye başlayacak. Enerji dengelerinin yeniden kurulduğu bu yeni ortamda üretim ilişkileri yeniden şekillenecek. Enerjide dışa bağımlı bir ülke olarak bu yeni döneme hazırlanmamız gerekecek diye düşünüyorum. Kıymetli misafirler doğal olarak küresel ekonomideki bu değişim sürecinde Türkiye'de etkilenmektedir. İlk olarak son aylarda finansal akımlardaki daralmaların etkilerini hep beraber yaşadık ve gördük. Faiz, kur, borsa ücüsünün yeniden takip ettiği günlere başladık. Ama diğer konularda önümüzdeki dönemde kendimizi hazırlamamız gerekiyor. O yüzden Türkiye Odalar ve Borsa Birliği olarak biz iş dünyası ile üniversitenin daha yakından çalışması, politikalar geliştirmesi, karar alıcıların yönlendirilmesi gerektiğine de inanıyoruz. Kaldı ki günümüz dünyasında sizin en doğru kararları almanız da yetmiyor. Küresel paydaşlarımızla birlikte hareket etmeniz gerekiyor. Dünya artık eskisi gibi değil. Karbaşık küresel ekonomik yapı, Ortak eylemleri gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda bence en önemli platform G20 platformu. Biliyorsunuz 2015 yılında biz de Türkiye olarak G20 dönem başkanlığı Türkiye geçecek ve bizler sahipliği yapacağız. Bunu fırsata dönüştürmek için de politikalarımızı ve önerilerimizi aslında şimdiden hazırlamalıyız. G20 ile. Türkiye'nin zenginleşmesinin ne alakası var? Diye aklımıza gelebilir ama demememiz lazım. Bakın size bununla ilgili de çok basit bir örnek vermek istiyorum. Yaklaşık bir yıldır Amerikan Merkez Bankası FED'in para musluklarını kısıp kısmayacağı haberleriyle yatıp kalkıyorsun. Geçen sene Mayıs ayında artık para musluklarını kısabileceklerinden bahsettiler Bizde dolar kuruluk zıpladı. Aralık ayında para buzluklarını gerçekten kıstı. Bizde dolar kurup bir daha zıpladı. Aslında sadece bu durum G 20nin ne kadar önemli olduğunu da göstergesi. Eğer G 20 iyi çalışabilseydi eğer ekonomi politikaları koordineli bir şekilde belirlenebilseydi biz bu kadar olumsuz etkilenmeyebilirdik. Bizim gibi bu politikalardan olumsuz etkilenen Hindistan Merkez Bankası Başkanı Raja aslında benzer bir şey söylüyor. Geçtiğimiz aylarda çok değerli dostumuz Sayın Osman Olagay, G20'de her ülke kendini kurtarsın. Başlıklı yazısında da aslında bu kapsamda oldukça anlamlı bulduk. Çünkü aslında Fed kararı sonuçları itibariyle küresel küreseldi ama Fed kararı tek başına aldı. Nasıl 2009'da Fed'in ve diğer büyük merkez bankaslarının para basma kararı G20'de alındıysa para muslukları kısılma kararı da G20'de alınmalıydı. Ama maalesef böyle olmadı. İşte G20 bu tür konularda Türkiye'nin menfaatlerini savunabilmemiz için son derece önemli. Ve ilk defa bu oyunu deplasmanda değil aslında 2015'te içeride oynayacağız. Kıymetli dostlarım işin özü küresel ekonomiye yeni bir düzenin geldiği, Türkiye'nin yeni bir büyüme modeline ihtiyaç duyduğu tam bir dönemden geçiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Başbakan Yardımcısı Sayın Babacan da bahsetti. Dış kaynaklı, dış kaynak bağımlılığımızın daha daha az olduğu katma değerli üretimi teşvik eden bir ekonomik modele geçmemiz gerekir diyor. Üretmek için cari açık veren, büyümek için borçlanan bir ülke olarak artık bu alanda devam edemeyiz. Yeniden sanayi sanayiyi ön plana alan, akıllı üretimi merkeze koyan bir yapının kurulması lazım. Bunun içinde acısıyla tatlısıyla bir dizi yapısal reformu planlı bir şekilde uygulamaya geçirmemiz gerekiyor. Bunun da yolu aslında hepimizin bildiği gibi ortak akıldan geçiyor. Siyasetçisi bürokratı, akademisyeni, iş dünyası el ele verip doğru politikaları tasarlamalıyız. Aslında bunun güzel bir örneğini biz Halis hocamla Ankara'da yakın bir süre beraber çalıştık. Mesleki eğitimde kamu özel sektörün birlikte çalıştığı bir modeli başlattık. Kendisi de çok iyi bilip Ankara'da kurumları birlikte çalışmaya ikna etmek aslında çok zordur. Ama ben önümüzdeki dönemde reform gündeminin mümkün olabileceğini görüyorum. Aslında reform deyince kolay değil. Birçoğumuz mevcut alışmış olduğumuz düzenden vazgeçmemiz olacaktır. Esas siyasetin buradaki önemi geleceğin bugüne göre hepimiz için daha iyi olacağını anlatmasından geçiyor. O zaman insanları Reform sürecine ikna etmeniz kolay olabiliyor ve bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyor. 38. İktisatçılar Haftasını hepimize ülkemize hayırlar vesile olması diyor. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. larda büyüme ve dönüşüm adını taşıyan bu oturumda sunuş konuşmasını Profesör Doktor Korkut Boratav yapacak. Korkut hocamızı hepimiz çok yakından tanıyoruz. İzninizle özgeçmişini okumadan kendisini sunuşunu yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Fakültesi Mezunlar Cemiyeti yönetimine, üyelerine, İktisat Fakültesi topluluğunun değerli mensuplarına, gençlere beni buraya bu oturuma çağırdıkları ve dinlemeye geldikleri için teşekkürler ederim. Herkese saygıyla selamlarım. Benden sonra sanıyorum beş kişilik bir oturum var. Ee, arkadaşlarımın, meslektaşlarımın benim ipuçları, başlıklar halinde değineceğim konuları geliştireceğine, değerlendireceğine değişik ve farklı yorumlar getireceklerine inanıyorum. Ee, dolayısıyla bu büyük, geniş konuyu ipuçlarıyla değinerek e, sizlere e, görüşlerimi aktarmakla yetineceğim. Büyüme ve dönüşüm bana intikal eden program buydu. Buraya da demokrasinin eklenmiş olduğunu gördüm e, ve gayet e, iyi olduğunu da düşünüyorum. Çünkü bölüşümün dolayısız bir uzantısının demokrasi olduğunu da düşünüyorum. Büyümeyle başlayalım. Bu birkaç gün önce Türkiye İstatistik Kurumu, 2013'in büyüme öngörülerini, tahminleri öngörü değil, e, hesaplarını ama tahmindir, ilk tahmindir, sonra değişecektir, yayınladı. 2013 yılında %4 oranında büyümüş olduğumuzu belirledi, bizlere duyurdu. E, bu konuda benim e, e, sistematik ve bu yıla ait eleştirilerim var. Bu oranın yüksek olduğunu tahmin ediyorum. Ee, ama bu tartışmaya girmiyorum. Konuşmayı e, 5-10 dakikayı yoğunlaştıracağı için bu konuyu yazdım. En azından şunu da ekleyeyim. Sistematik olarak Türkiye Milli Gelirinin abartılı yayınlandığını düşünüyorum. 2002'den bu yana. E, girdi çıktı kat sayılarının değiştirilmediği. Biliyoruz. 2002 kat, bir kat sayıları kullanılıyor ve ekonominin ithalat bağımlılığındaki, gereksinimindeki artışın hesabada katılmadığını defalarca söylüyoruz. TÜİK'in başkanına da bir oturumda aktardık. Düzelteceklerini umuyoruz ama düzelttikleri andan itibaren yeni bir milli gelir hesabıyla yukarı çekmezlerse hem düzeyin hem de 2003 sonrasını eğilimin aşağı çekilmesi gerekir. Bunu da belirteyim. 2004 tahmininin de yüksek olduğunu büyük ihtimalle ileriki aylarda önümüzdeki yılın ilk yayınlanma tarihinde aşağı çekilme ihtimalinin olduğunu da değineyim. Peki bu yüzde dörtlük büyüme bize neyi veriyor? 2000'li yılları tartışıyoruz ama 2000'li yılların önemli bir dönemeci 2001 krizinin aşağı yukarı sosyal yansımalarının da bitim noktasında... 2002 sonunda iktidara gelen AKP'li yıllardır. Dolayısıyla benim geçmişe de bir iki değinmeye bakacağım ama esas olarak AKP'li yıllar üzerinde duracağım. Bu da anlaşılır bir şey. Hem siyasi değil hem de ekonomik konjonktür olarak. Önemlidir. 2003 önemli bir dönüm noktası. Biraz sonra değineceğim. 2003, 2013 yani 11 yılın bize verdiği büyüme hızı, ortalama büyüme hızı yüzde dört buçuktur. Yani son milli gelir tahmini bize on bir yıllık AKP iktidarının ortalama yüzde dört buçukluk bir büyüme patikasını Türkiye'ye taşımış olduğunu gösterdi. Aslında şu özelliği de değineyim o zaman. Başlangıç dönemi ilginçtir. Çünkü önceki beş yıl 1998-2002 yılı Türkiye ekonomisinin kişi başına milli gelir seviyesi bakımından büyümediği bir dönemdir. Yani ekonomi o beş yıl boyunca potansiyel büyüme düzeyinin altında seyretmiştir. Ve böyle bir durgunlaşma konjoktunun bitim noktasında iktidara gelmiştir AKP-1. İkincisi yine aynı dönem 98-2002, yani 5 yıllık AKP iktidarının evveliyatı dünya ekonomisinin özellikle çevresinde bir dizi zincirleme krizin de geçerli olduğu bir konjonktürdür. Bu zincirleme krizler Doğu Asya'dan başlar, Arjantin'de son bulur. 97-98'de Tayland, 2002'de Arjantin, bitim yılıdır. Arada bize de iki kere dokunur. 99 ve 2.001'de ana özelliğiden uluslararası sermaye hareketlerinin aşağı indiği, çekildiği, daraldığı bir konjonktür olmasıdır. Dolayısıyla 2.003 bu iki dönemin bitim noktasıdır. Uluslararası sermaye hareketlerinin o durgunluk konjonktürü geçmiş, yeni bir canlanma aşaması başlamış. 5 yıllık fiilen üretim potansiyelinin altında seyretmiş olan ekonomi devralınmıştır. Dolayısıyla AKP'li yılların 2003-2007 dönemi bize ortalama 7.10'da 3 büyüme hızı sağlıyor. Sonraki dönem sonraki 6 yıl 2008-2013 %3.10'da 7. Dönem ortalaması da Farklı yöntemlerle hesaplanan Türkiye ekonomisinin 70'li yılların sonlarından itibaren bugüne kadar potansiyel büyüme hızı olarak tahmin edebileceğimiz, benim tahminim %4,35'tir, potansiyel büyüme hızının aşağı yukarı yerleşmekte olduğunu gösteriyor. Özetle %4,5'lık bir büyüme, Hükümetin orta vadeli planı da aşağı yukarı bu büyüme hızının ileride de sürdürüleceği şeklinde bir algılamayı bize taşıyor. Mesela bu. Bu büyüme nedir? Büyük müdür, küçük müdür? Orta hal nedir? Açıkça söyleyelim. Orta hal Peki neler belirliyor büyüme sürecini? Bir kere kısa vadede büyümenin temel belirleyicisinin sermaye hareketleri olduğunu biz defalarca söyledik. Bizler söyledik de genellikle itibar görmez. Özellikle İstanbul'da. İstanbul'da herkes değil ama azınlık bir grup. Biraz önce Sayın başkan söyledi. Ortak akıl arar. Hatta bazı gruplar yüce akıl ararlar. O yüce akıl da mesela uluslararası para fonundadır. IMF'dedir. IMF sonunda bizim iddiamız bizim sağlarımızda tabii bizim yazdıklarımızı bilmeden kendi sağduyuyla olgular vurgular bura bura hakikati söylediği için kabul etti. Türkiye üzerindeki son Ekim'de yayınlanan raporlarından birinde şunu diyor. Oynak dış kaynak girişleri bollaştıkça, Türkiye ekonomisinde yatırım ve tüketim hızla genişler, sermaye girişleri daralınca ekonomi de aşağı çekilir. Türkiye'de büyüme hızı ile sermaye akımları arasındaki korelasyon yüzde seksendir, ...ve benzer ülkelerin hepsinden çok yüksektir. Dolayısıyla kısa dönemde yani talebi tetikleyen... ...üretim potansiyelini yukarı çeken değil... ...orta hatta uzun vadeli büyümeyi belirleyen değil... ...kısa dönemdeki büyümeyi belirleyen ana etkenin... ...sermaye hareketleri olduğu vurgulamasını yaparak başlayayım. Ve dolayısıyla Türkiye'nin yine yakın geçmişinde... Önemli problemlerin, durgunlaşma, küçülme hatta kriz dönemlerinin hep uluslararası sermaye hareketlerinden Türkiye'ye düşen payın, durgunlaştığı, bir önceki yıla göre azaldığı, hatta bazen net çıkış gösterdiği yıllar olduğunu, hatırlatmakla yetiniyor. Ayrıntıya girmiyor. Nitekim, Mayıs 2013'te Türkiye yeniden böyle bir konjonktüre girdi. Bazen bu konjonktürler sermaye hareketleri Mayıs 2013'te ile Ocak 2014 arasında yabancı ve toplam kayıt, içi, kayıt dışı yerli yabancı sermaye hareketlerinin önemli ölçüde daraldığını belirliyoruz. Bazen bu daralmalar finansal gerilimler yaratır. Öncelikle döviz piyasasına veya piyasalarına yansır. Bazen de e, talebe, iç talebe yansır. E, durgunlaşma veya küçülmeyi getirir. E, şimdi de o konjonktürün içindeyiz. 2014'te ne olacağını öngöremeyiz. Çünkü bu işe rüfailer karışır. Risk, risk iştahı denen bir başımızın Tırnak içinde belası var, o iştah coşunca, azgınlaşınca, buralarda yüzler güler, o risk iştahı düşünce de işler kötüye gider, onun da ne olacağını ben şahsen öngüveniyorum. Peki kısa vade böyle, daha orta vadeye bakalım. Anlıyorum sabah oturumunda tartışılan bir konuya da kısaca değineceğim müsaadenizle. Ee, bu orta gelir tuzağı denilen hikaye. Efendim, şimdi konunun ayrıntısına giremeyeceğiz ama bu orta gelir tuzağına bir ekonominin girip girmediğine esas belirleyici unsur ekonomideki emek rezervlerinin tükenip tükenmemesidir. Şimdi Türkiye emek rezervleri bol bir ülke midir değil midir? Bana göre hiç tartışmasız bu rezervler hala çok boldur. Hane halkı iş gücü anketlerinin Tarımda, istihdamda, tarım sektörünün rolünün ağırlığının yüzde 24 olduğu bir ülke. Bu sektörün milli gelirdeki bayı yüzde yedi. Burada bir emek fazlası var mıdır, yok mudur? Var. Peki iş gücüne katılım oranı yüzde elliler civarında seyrediyor, 51. Batı ekonomilerinde yüzde 60'ların üzerinde, 70'ler civarındadır. Bu ne demektir? Türkiye ekonomisinde istihdama katılım, iş gücüne katılım oranları düşüktür. Emek rezervleri vardır. IMF, IMF diyorum, ILO, Uluslararası Çalışma Örgütü, şöyle bir mı ölçüme dönüştürüyor. 15 ila 29 yaş grupları arasında... İşte, eğitimde, stajda, askerde ve iş aramada olmayan nüfusun oranı nedir? Yani genç nüfusun okulda değil, işte değil, iş aramıyor, askerde değil, stajda değil, Türkiye'sinin hesapladığı oran yüzde 34 altıdır. Çok mu az mı? Çok olduğu şuradan belli, ölçtüğü ülkeler, sanıyorum 10-15 ülke bakınız istiyorsanız, içinde en yüksek oran Türkiye'dedir. Tabii ki mesele esas olarak evinde oturan kadın nüfusla, genç kadın nüfusla ilgilidir. Dolayısıyla emek rezervleri olan bir ülkede, orta gelir tuzağından önce sermaye birikimine bakmak lazım. Sermaye birikimi varsa emek rezervleri, Büyümenin orta dönemde ana anahtarı serma, sermaye birikim oranıdır. O yüzden buna bir bakalım. Türkiye'nin geçmiş 10 ya da 15 yıllık geçmişinde sermaye birikim oranının yükselmediğini görüyoruz. Buradan yatırım oranı değil, gayri safi sermaye birikim oranını doğrudan doğruya kapasite genişletici birikim oranını söylüyorum, kastediyorum. Bu, bu oran 1990'lı yılların sonunda 1998'de yüzde 22, onda 9'dur. Arkasından sözünü ettiğim durgunlaşma ve ilk kriz yılı geliyor. En ağır milli gelirin e, kullanım alanlarında en ağır darbe yiyen harcama ögesi sermaye birikimidir. Yüzde 16, onda 7'ye iniyor. <gülüyor> Sonra AKP'li yıllarda yükseliyor yeniden. Yükseliyor ama 2013'ün sonunda biz hala %20, %10, %3 civarında bir sermaye birikim oranında seyrediyoruz. Yani milli gelirin %20'lik bir sermaye birikim oranı değişmemiştir, artmamıştır. Geçmiş 98'den bugüne kadar gelen zaman dilimi içinde. Bu sermaye birikimiyle emek rezervlerini bir araya koyun. Uzun vadede ya orta 15 ila 20 yıl arası için ölçülüyor ideal olarak bu potansiyel büyüme hızı. %4-10'a üstlük bir büyüme hızına mahkumiyet anlamına geliyor. Daha fazla bir büyüme patikası. Ancak geçici dönem olur. 2003 ile 2007 arasında olduğu gibi. Peki aynı dönemde Olağanüstü dış kaynak aldı Türkiye. Olağanüstü dış kaynak aldı. Bu son iki yılda 50 milyarın üzerinde milli gelire oranlara bakarsak Türkiye'ye gelen yabancı sermaye akımları. ...2003 sonrasında ortalama %7'dir. Yani milli gelirin %7'si civarında dış kaynak akımı Türkiye'ye gelmiştir. Ne yaptı peki? Bu dış kaynak girişleri sermaye birikim oranını yukarıya çekmediyse ne yaptı? Yani hemen bakıyoruz o zaman tüketim payına. Özel tüketim oranının yine istiyorsanız 98'den başlayalım. 98'den başlayalım. 66 buçuk, milli gelirin. Sermaye birikim oranı, duragan hatta bir miktar aşınıyor. Buna mukabil özel tüketim oranı, milli gelirin yüzde yetmiş bir onda üçüne çıkıyor 2001'de ve sonraki 2007'de, sonraki yıllarda aşağı yukarı bu seyri izliyor. Öyle bir şey ki, uluslararası sermaye hareketlerinden Türkiye'ye bol kepçe akan kaynakların, ekonomide sermaye birikimini değil, esas olarak tüketimi desteklemiş olduğu ortaya çıkıyor. Bu göstergenin, madalyonun ters tarafı, ulusal tasarruf oranıdır. En çarpıcı olanı da odur. 2013'te hükümetin yayınladığı resmi orta vadeli program belgesinde milli gelinin ulusal tasarruflara ayrılan payının %12, on altı olduğu belirleniyor. Öyle bir şeydir ki tablo, Türkiye ekonomisi dış tasarrufları alırken, ulusal tasarrufları kovalamıştır. Yani ekonominin esas olarak dış kaynak girişlerinin, yerli ulusal tasarrufların yerine geçtiği anlaşılmaktadır. Tabi bir ülkenin ulusal tasarrufları düşer, yatırımları, Duragan kalır, hatta bir parça aşınır ama ulusal tasarrufları daha da fazla düşerse ortaya çıkan sonuç, buradaki iktisat öğrencilerinin muhtemelen birinci değilse bile ikinci sınıfta öğrenmiş oldukları tablo ortaya çıkıyor. Ekonomi cari işlem açığı veriyor. İşte dış bağımlılık böylece ortaya çıkıyor. Yani öyle bir Türkiye sentezi ki sermaye birikimi yüksek değil ve zaman içinde artmıyor. Göreli bir durgunlaşma. Ama aynı zamanda tasarruf oranı, ulusal tasarruf oranı düştüğü için artan cari açıklar. Yani sadece bağımlı olmakla kalmıyoruz. Bağımlı bu anlamdaki bağımlılık bağışı, ilişkisi artıyor. Zaman içinde artıyor. Bunun da da kabaca ortalama oranları vereyim size. Cari dengenin milli gelire oranı 1980'li yıllardan cari onda 7'dir. Ortalama bir %5 civarında. 89-90'lı yıllar 90'lı yıllar milli gelirin içindeki pay %1'in altında onda 8 98-2002 zaten durgunluk yılları onda 5 yani dengeye yakın 2003-2007 cari dengenin milli gelire kümülatif olarak ölçüyorum onu söyleyeyim yani herhangi bir ikinci, birinci, ikinci sınıf öğrencisi yapabilir. E, dolarlı milli geliri toplayın, cari açığı toplayın, milli gelirin dolara çevrilmesinden ortaya çıkacak tartışmalı konuları ayrıca tartışın, inceleyin. Gençlere söylüyorum. Yüksek mi, alçak mı, reel yani yerli fiyat, yani sabit ulusal fiyatlarla aradaki farkın nedenlerini inceleyin, o ayrı parantez açalım. Ama bu 2003-2007'de cari açığı milli gelir oranı, kümülatif olarak %4-10'da 8. Son 6 yılda %6-10'da 4. Peki büyüme hızı artıyor mu? Hayır, düşüyor. 2003-2007'de biraz önce söyledi, 7-10'da 3 büyüyoruz. %5'in altında cari açık veriyoruz. Büyüme hızımız 3-10'da 7'ye iniyor, 6-10'da 4 cari açık veriyoruz. Yani, Dış bağımlılık var, ulusal tasarrufların düşmüş olmasından ötürü ama düşmenin devam etmesinden ötürü de artıyor. Demek ki bağımlılık ilişkisi her zaman kırılganlık yaratır mı? Şimdi ona geliyorum. Şart değil. Dışa bağımlı olursunuz. Ee, Sayın Başkanım büyük ihtimalle vereceği örnekler de vardır, Top Başkanı'nın. Ee, çok sayıda örnek vardır ki, günümüzün o küreselleşme denen modeli içinde her ülkenin birbirine bağımlılığı artar, dolayısıyla iyidir diyebiliriz. Mesela en, aşırı örnek, en uç örnek Çin'dir. Çin dış dünyaya bağımlı elbet bağımlıdır. Bir kere olağanüstü bir ihracat şeyi var. Ee, i̇hracat başarımı var. Dolayısıyla dış dünyanın talebine muhtaç, bağımlı itim, Üretiminin en önemli ögelerinden biri doğrudan yabancı sermaye yatırımları bağımlı. Ama burada ben başka bir noktaya değinmek istiyorum. Biraz önce değindiğim o risk, risk iştahının türevi olan ve başka etkenlerin de türevi olan uluslararası sermaye hareketlerinin şu anda içinde bulunduğumuz konjonktürde olduğu gibi durgunlaştığı, bazen azaldığı bazen dramatik boylarda azaldığı bir dönemin ortamı karşı, ortamı içinde kırılgan mıdır sorusunu sorarsanız Çin kırılgan değildir. Nitekim o yüzden 2007-2008 Batı ekonomilerinde kriz çıkınca dünyayı ulusamadan olağanüstü bir yatırımları ama devlet harcamalarından kaynaklanan yatırımlara dayalı bir büyük genişlemek platformunu, genişleme, genişleme politikasını uygulayabildi. Ve krizden o yüzden etkilenmedi. Demek ki bağımlılık var ama kırılganlık var. Bir de o noktaya gelelim Türkiye bakımından. Buradaki mesele şudur. Dışarıya faz, dış kaynak akımlarına fazla bağımlıysanız, kısa vadeli büyümenin ana belirleyicisi o ise, mesele bu akımların sürdürülebilirlik derecesidir. Yani dış dünya sana en önce buradan çıkayım diye mi bakacak? Yoksa hayır, biraz daha kalayım diye mi bakacak? Bu ona göre önemli bir göster. Burada da birkaç göstergeye inip geçeceğim. Dış borçlar yüksek midir ve yükseliyor mu? Türkiye'de evet yüksek ve yükseliyor. Son rakamlar 388 onda 2 milyar dolar. 2006 onda 200, 207 milyar dolar. Peki dış borçların kompozisyonuna bakalım. Daha doğrusu önce bir de şeye bakalım. Dış borçlar dışında giren sıcak ve serin para ögelerine bakalım. Sıcak paraya Türkiye dış kaynak bilançosunun sıcak para ögesi ne kadar rol oynuyor? Sorusuna bakalım ve yine göreceğiz ki son yıllarda, son 10 yılda Türkiye ekonomisinin dış kaynak girişler içinde sıcak para ögesi çarpıcı boyutlarda artmıştır. E, buradaki size kabaca şeyi söyleyeyim: e, AKP'nin ilk 5 yılında e, sıcak para girişlerin e, toplam sermaye girişinin yüzde 23'ünü oluşturuyordu. 2008-2013 içindeyse tam 2 milyar artmış yüzde 46. Gelirim dış borçlara kısa vadeli payı artıyor mu artmıyor? Mu? Çünkü problem şudur dış dünyada işler karışınca kısa vadeli borçların sahipleri alacakları yenilemezler yenilemeyebilirler. Uzun vadelerin vadesi gelmemiştir. Borcun servisi faizinden ibaret değildir ana paranın da döndürülmesi gerekir. Vadesi gelen para çıkacak mı, çıkmayacak mı? Kısa vadeli borçlar yüksekse bu risk de vardır. Kısa vadelilerin oranı da 2006'dan bu 2007'den bu yana aşağı yukarı kesintisiz artmaktadır. 2013 sonundaki oran 3'te birdir. Peki nasıl karşılanır bu risk? Kısa vadeli borçların alacakların bakacağı temel göstergelerden biri rezervlerdir. Özellikle de merkez bankası rezervleridir. Rezervler kısa vadeli borçların üzerinde mi değil mi ona bakarlar. Ve Görüyoruz ki bir 2007'de %59 olan rezervlerin daha doğrusu kısa vadeli borçların rezervleri oranı 2013 sonunda %116'ya çıkmıştır. Yani Hepsini tahsil etmeye kalksa döndürülmese rezervler yetmeyecek. Ama rezervlerin de brüt ve net ögeleri vardır. Yine Kalkınma Bakanlığı'nın haftalık bültenlerinde biz rezervlerin, brüt rezervlerin sadece 33 milyar dolarının net rezerv olduğunu görüyoruz. IMF 2014 için bir tahmin yapıyor. Kısa var dış borçları vadesi 12 ayda gelen dış borçlarla toplayın. Bir de 12 ayın cari açık tahminini yapın. Bir yıl içinde döndürülmesi gereken, daha gelmesi kaynak ihtiyacı, dış kaynak ihtiyacı 238.5 milyar dolardır. Ve bu milli gelirin yüzü biridir. İşte burada da. Sadece dış bağımlılık değil, dış bağımlılığın artması değil, kırılganlık ögelerine de değinmiş oluyoruz. Gelelim bir son 5-6 dakikayı görüşüm sorunlarına. Şimdi değerli izleyiciler, AKP'nin yılların neoliberal politikalarının iki ayağını büyük ölçüde yakından ve bir anlamda sadakatle izlediğini söyleyebiliriz. Bir kere 2008 yılının Mayıs ayına kadar zaten ekonomi stand anlaşmalarıyla makroekonomik politikaların yönetimini esas olarak IMF reçetelerine bağlamıştı. Sonraki dönemde son iki yılın biraz tereddütlü Erdem başının dönemine biraz değişikliklerin olmasına rağmen esas olarak para politikasında da enflasyon hedeflemesine dayalı politika izlendi. Daha da e, bölüşümle doğrudan ilgili olan politika ögesi e, Dünya Bankası'nın yapısal uyum politikalarıdır. E, bunların da stratejik ögelerinin e, mevcut e, hükümet e, son 11 yılda sürekli olarak e, izledi, uyguladı. Bunun sonucu beklenen doğrultuda oldu. Esas olarak emek ve sermaye ilişkilerinin e, emin değil sermayenin lehine dönüştüğü bir bölüşüm sürecinden geçtik. Şöyle hesaplayalım. Katma değerin içinde verimlilikle Reel ücretler arasındaki makas açıldı mı azaldı mı? Aşağı yukarı 2000'li yıllarda bu makasın açıldığını görüyoruz. Yani bu katma değerin içinde hürüt kar pay, karp payının yükseldiğini. Tarıma dönersek tarımda da esas olarak çiftçilerine geçen fiyatları belirleyen ama doğrudan doraya bölüşümü yansıtan makasın çiftçinin aleyhine ılımlı bir tempoda da olsa seyrettiğini görüyoruz. Bunlar ama sınıfsal bölüşüm ilişkileridir. Bunlardan ibaret değildir. Ben burada ayrıntısına girmeyeceğim. Ama AKP iktidarının sosyal politika uygulamalarının da küçümsenmemesi gerektiğini vurgulamamız ve incelememiz lazım. Nurhan Yeltürk arkadaşımızın Otcu Gelişme Dergisi'nin son sayılarından birinde... Türkiye'de yoksullukla ilgili harcamalar başlıklı bir makalesinin içinde görüyoruz ki, yani sistematik, yani eski dönemden kalma sosyal güvenlik harcamaların dışındaki yeni tür AKP iktidarının geliştirdiği bu yoksulluk sosyal yardım ögelerinin boyutlarının ilginç boyutta arttığını Milli gelirin bir onda yedisinden iki onda birine çıktığını e, dökümlerini yaparak AKP iktidarının ayrıca sağlık sisteminde önemli bir çalışanlardan yana bir dönüşüm yaptığını, sonra piyasalaşmayı adım adım geçtiğini, ama o ilk dönüşümün e, sosyal yansımalarının önemli olduğunu vurgulamamız lazım. Nihayet şunu da vurgulayalım. Sayın Başkan konuşmasında değindir. Son 11 yılın büyüme patikası tüketimin gerisinde seyretmiştir. Yani tüketim, büyümenin üzerinde bir eğilim göstermiştir. Eğer tüketim, milli gelir artışlarının üstünde seyretmişse, halk sınıflarının çeşitli katmanları kendi günlük yaşamlarında da aynı gerçeği yaşamışlarsa, Reel gelirlerin üstünde bir tüketim temposuna ulaşmışlarsa, bu da bu yılların sosyal yansımalarının birisidir. Bunlara değinerek bölüşümün bir başka boyutuna da birkaç cümleyle e, bakmamız lazım. Bölüşüm sadece sınıflar arası değil, sınıflar içi unsurlarda taştır. Hemen şunu vurgulayalım ki, neoliberal politikaların bir boyutu özellikle sermayenin içindeki gerilimleri hafifletici modeller ve unsurlar da taşınır. Nitekim 2001 krizinin yönetiminin mimarı olan Kemal Derviş'in Türkiye'ye taşıdığı 15 günde 15 yasa programının bir bölümü bu sorunu ile ilgiliydi. Yani esas olarak emek ile sermaye arasındaki ilişkiyi sermaye çeviren bir modelin sermaye içi ilişkilerini dengede tutmak, tarafsız tutmak neoliberal modelin mimarlarının önemsediği bir şeydir. O yüzden otonom, bağımsız, özel kurumlar kurumlar oluşturuldu. Mesela ihale kurumu bunlardan biridir. Şimdi biz görüyoruz ki AKP'li yıllar, diğer bütün unsurların sadakat ve tutarlı bir şekilde uygulandığı, fakat bu unsurun sistematik bir şekilde ihlal edildiği bir dönemdir. Özal'la başlayan, fakat bu dönemde, başbakanın özel becerileriyle geliştirilen sermaye sınıflarının içinde, Kayırılan veya cezalandırılan ayrımının yapılmasında ustalıklı yöntemler geliştirilmiştir. Benim bir algılamama göre siz İstanbullarda iyi bilirsiniz, günlük hayatlarınızda e, bu çevrelerden birisiniz veya onların içindesiniz. Sermaye çevreleri, genel kazanımlar, tek parti yönetiminin getirdiği istikrar, popülist deformasyonların koalisyon dönemlerinin kronik ögesi olan popülist deformasyonların aşılması, neoliberal modelin temel ögelerini sonuna kadar uygulanması nedeniyle benimseder. Diğer usul, usul ise niye kayırlıyoruz, niye dışlanıyoruz? Hatta niye cezalandırılıyoruz sorusunu ise Gülü seven dikenine katlanır perspektifiyle Sineye çektiler mi? Ben fazla bilemem. Ama belirtiler öyle olduğunu gösteriyor. Burada bir noktaya daha değineceğim son defa. Bölüşünü biz gelir dağılımı üzerinden inceleriz. Ama önemli bir boyutu da servet dağılımı boyutudur. Servet dağılımının bu dönemlerde yarattığı problemler çok daha ciddi ve ağırdır. Kısa dönemli servet edinme, kentsel rantlar, kamu muameletinin özelleştirilmesi ve sahiplenilmesi, süreci içinde oluşan el değiştirmelerin dramatik boyutlarını biliyorduk. Ama sonda. Onunda örsünün kaçmış olduğunu da algıladık. Örsi o kadar kaçmış görünüyor ki, görünüyor ki. 17 Aralık sonrasını söylüyorum. İnkar da edilmiyor. Sadece niçin açıklanıyor, niçin dinleniyor, yasal mı değil mi? Arkasından. ''Devlet zarara girmemişse yolsuzluk yoktur'' söylemi. Yasaların Küçük çıkarlara göre düzenlenebileceği Belirtilerim Suçu suç olmaktan çıkarırız Yasayı gerekirse çıkarırız söylemlerim. Bu Öyle bir boyut aldı mı? Diye sizlere soruyorum ki iktidarı her halükarda korumak zarureti doğmuş mudur? Doğmuşsa bu bölüşüm sorunundan demokrasiye nasıl geçeceğiz? Ben bunları söyleyerek sözlerime son verelim. Bir meşhur söz vardır. İlk kısmını söyleyeceğim. Gerisini takdirlerimize bırakıyorum. Türkiye ekonomisi ya devlet başa ifadesiyle özetlenen duruma Türkiye toplumu umarım gelmemiştir. Saygılar sunuyorum. davetliler. 2000'li yıllarda büyüme ve bölüşüm adını taşıyan bu oturumumuzu yönetecek olan Profesör Doktor Ahmet İncekara doktorasını 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı. 1980-86 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde asistan, 86-89 yılları arasında yardımcı doçent, 89-96 yılları arasında doçent olarak çalıştı. 1994 yılında ABD, İngiltere ve Belçika'da çalışmalarını sürdüren İncekara, Kara, 1996 yılında profesör ünvanını aldı. İstanbul Ticaret Odası, TRT ve Anadolu Sigorta'da ekonomi müşavirliği yapan İncekara, Kara, halen iktisadi Araştırmalar Vakfı'nda müşavirlik ve murakıplık görevlerini sürdürmektedir. Buyurun hocam. yapma nasıl Değerli hocalarım, sevgili meslektaşlar, çok kıymetli mezunlarımız, mensuplarımız eee cemiyetimizin bir güzel haftasında etkinliğinde sizlerle bir arada olmaktan mutluyuz, memnunuz diye belirtiyor, memnuniyetimizi belirtiyor, hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bugünkü Sabah katılamadım ama Benim ikincisinde Başkanlık yaptığım oturumda Çok değerli konuşmacılar var Gördüğünüz gibi O konuşmacılarımızı Sırayla ben Hürsüye çağırayım Ondan sonra Muhabbete devam edelim Necip Çakır hocam Nuray Ergüneş hocam Ahmet Haşim Köse Hocam, Elif Karaçıben Hocam ve Osman Ulagay Üstadımız. Bey. Değerli dostlar cebiyetimizin bu seneki etkinliğinde başlık biliyorsunuz büyüme, bölüşüm, demokrasi. Bu konular, ulusal ekonominin bir makro ekonomi ister içe kapalı olsun, ister dışa açık olsun, hangi ekonomi olumsuz olsun, bu konuların tartışılmadığı, bu konuların, bu sorunların hatta çözüldüğü bir ekonomiye rastlanmamıştır. Sadece bu mücadele ister sınıfsal düzeyde olsun, ister tabakalar arasındaki... E, iktidar mücadelesi, demokrasi mücadelesi bundan sürüp gidecek. Hangi dönemde, hangi iktidar döneminde, hangi siyasi e, demokrasi türünde diyelim optimuma daha fazla, bizim iksat diliyle optimuma daha fazla yaklaşırsa o kadar iyi. Yani büyüme ve bölüşüm birbirini desteklemezse zaten demokrasi olmaz demokrasi yoksa bundan hiçbirisi olmaz vesaire. Dolayısıyla biz hem büyüyeceğiz hem adaletli gelir dağılımı yapacağız. Hem de tasarruf edeceğiz. Yine büyüyeceğiz. Yine insanca hakça bir bölüşümü öne çıkaracağız. Bunu kimsenin yansıdığı yok. Hiçbir fikir, hiçbir ekonomik okul bunu yatsımıyor. Ancak uygulamada işin içerisine değerli hocamın dediği gibi bir şeyler karışıyor. Dolayısıyla <gülüyor> günümüzdeki bu konuların hem konuşulma zamanı, hem tartışılma zamanı, hem de başta büyüme olmak üzere, büyümenin kaynakları olmak üzere bunları ele almak bölüşümün sorunlarının tekrar her dönemde olduğu gibi konuşmak ve bunları bir de demokrasi zemininde yeniden el almak zorundayız. Dediğim gibi çok değerli e, benim insanları var benim masamda. Başta Necip Çakır hocam var, Ahmet Kösebey var yanımda, Nuray hocam var, Elif Karaçmeğ'im var ve Osmanlılar ve ağabeyimiz var, üstadımız var. Şimdi her bir konuşmacı ki sayısı 5 tane olduğuna göre ama bize bir sınırlı süre verilmediğine göre ben birer saat verebilirim. <gülüyor> Emin olun biraz saati de dinleriz. Biraz belki ara veririz. Ama e, isterseniz e, hem kendileri muhtemelen biraz saat konuşmak istemezler hem de ee, hani sizin de çok çocuğunuz var, eviniz barkınız var. İstanbul trafiği var. Marmara'ya olsa bile. Ee, karşıya geçeceksiniz. Buraya, burada kalacaksınız. İsterseniz sınırlandıralım. Kaç dakikayla sınırlandıralım? Recep hocam 15 şeyine mi? O zaman 15 artı 5 diyelim. <gülüyor> 15 dakika esas olsun. Ee, taşmayı da 5 dakikayla sınırlandıralım. Sonra soru cevapta yine Soru sorudan konuşmacı, değerli bilim adamlarınız, bilim insanları e, sizlere yine yanıt versinler. E, sizlere tekrar saygılarımızı sunarak ben ilk sözü buradaki yazdığı sırayla, yani programdaki yazdığı sırayla önce Ece Hoca'ya veriyorum. Hocam buyurun. Sabah. Tamam. Saatime bakıyorum. Ben şimdi Ben İhtimal olabilir. başlatmadık. Değerli hocalarım, e, sevgili arkadaşlar, benim önümden de arkadaşlar var burada iktisat noktasından. Onları gördüm ya çok memnun oldum. E, pek sıkıla gelemiyoruz maalesef. E, küçük bir atsaklık oldu. Ben iPad'i kullanacaktım. Ama orada da flash bellek çalışmadım. Şimdi onun için bir projektör bağlantısı tırmaya çalışıyoruz. E, ben e, lafa başlayayım e, yavaş yavaş. E, bu arada e, gelirse ona göre de grafikleri e, göstermeye e, geçerim. Ben biraz bölüşüm üzerinde odaklaşacağım. Bölüşüm olmadan doğrusu büyümenin olacağını düşünmüyorum ben. Biraz da belki satın içerisinde aldığım eğitimden Asaf hocam da burada, hocam da burada. Onların da katkıları çok var. Böyle bir perspektife sahibim. <gülüyor> e, aklıma Ricardo geliyor, böyle bir kavramda. Ricardo kitabına, e, dünyanın üç toplumsal sınıf arasında paylaşıldığını e, söyleyerek başlıyor. Bu toplumsal sınıfta tabii, o dönemde Aristotopoulos'un durmazı ve işçi sınıfı daha sonra da, e, üretim ve bölüşümün yasalarını e, belirlemek olarak e, koyuyor e, amacını ortaya. E, Marx da Fricardor'un e, arkasından benzer bir yaklaşımı e, gidiyor ve e, bildiğiniz gibi işte artı değer teorisini e, geliştiriyor. Sonradan bölüşüm iktisat durumunun günlerinden ortotoks iktisatla beraber e, büyük ölçüde çıkıyor. İşte, Öğler teorilerini falan kullanıyoruz. Diliyoruz ki her faktör üretime yaptığı katkı ölçüsünde bir pay alır, geriye de bir artık kalmaz. Bu güzel bir kandırmacı ama bu işin böyle olmadığını eğer grafikleri gösterebilirsem ortaya koymaya çalışacağım. Özellikle Amerika'ya yoğunlaşacağım. Ben Avrupa ile ilgili bir tane grafik göstereceğim. Amerika ile ve Avrupa ile yoğunlaşmamın nedeni de şu. Yine Marx'ın bir lafına getireyim. Marx, gelişmekte olan ekonomilerin gelişmiş ülkelere bakarak kendi geleceklerini görebileceklerini söylüyor. Buradan da işte bizim başımıza da ne ilişkin bir tek şey, bir çıkartmak mümkün olabilir diye düşünüyorum eğer e, rapikleri açabilirsek. <gülüyor> Mm-hmm. Ecemek maalesef. Yani ben bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi ııı Amerika'ya odaklanacağını söyledim. Iıı Amerika'da bir takım ııı yani son dönemlerde ilişkin terim geçmeler var. Onlardan ııı biraz, biraz da tarihi perspektiften bahsedeceğim. Onu da ııı başlarmış da ııı şu an bu grafik devre sene bölüm 1870'ten başlıyor. Fakat Amerika'nın borcunun gayri sahibi yurt içi hastasına oranında çok önemli iki tane çıkış dönemi var. Bunlardan bir tanesi tahmin edebileceğiniz gibi büyük bir olma 1929-30. Bu dönemlerde borcun gayri sahibi yurt içi hastalığı oranı yüzde iki geçiyor, üç yüzlere hatta buluyor. Bir ikinci dönemde, bu ikinci yaşadığımız dönem, bu dönemde e, %380'e kadar, %380 e kadar giden bir borç oranı var. Daha sonradan bir borç oranında biraz azalma var ama, yani çok anormal bir çıkış dönemi olduğunu görüyoruz. Şimdi e, sadece borçla tabi yani borçlama meselesi olduğunu biliyorsunuz Amerika'da. Sadece borçla halledecek bir şey değil bu. E, aslında Pelin bilançosu, yani Pelin bilançosunda inanılmaz e, bir artış var. 2006 yılında 800 milyar dolarlık bir şey var, varlık var, ekonomi Bu 2009'a kadar aşağı yukarı e, sabit geliyor, çok ufak bir artış var. Ama de, e, 2009'da bildiğiniz gibi birinci e, parasalar geliştirme var. E, bu 2010'da e, tamamlanıyor, e, o döneme kadar bir geliştirme yaşanıyor. Ondan sonra bir süre daha 2 trilyon dolar var. yani 800 milyar dolarla 2 trilyon dolara çıkıyor. Orada sabit kalıyor. Ondan sonra yeniden bir yükseliş dönemi var. 2012, 2012'de 2 trilyon dolardan 2 trilyon dolar 800 milyar liraya, milyar dolara çıkıyor. Daha sonra da bildiğiniz gibi 4 trilyon dolaralaşıyor. Son dönemlerde biraz sterilizasyon başladı. 850 düzeyine inmiş vaziyette. Yani sadece Amerika'da değil. Tabii. Yani dünyanın bütün büyük merkez bankalarında aşağı yukarı finansal yükükleri 5 kat civarında e, artmış e, vaziyette. Şimdi görüşürden e, e, bahsettiğimize göre belki bu bağlamda bakmamız gereken en temel değişkenlerden bir tanesi cini e, katsayısı. sayısı. E, bildiğiniz gibi yani cini katsayısı ne kadar düşürse gelirleri alınıyor o kadar adil olduğunu e, gösteriyor. 1967'de e, 68'de e, bu oran e, katsayı 38 038 e, düzeyinde fakat henüzin öncesinde e, 47'lere kadar 47'lere kadar çekmiş baziyi e, yani 9 puanlı bir artış var. 1968'den e, 2007'ye e, kadar. <gülüyor> Bu gelir dağılımındaki bozulmanın göstergesi. E, şeyler olarak bakıldığı zamanda, e, gelir dilimleri olarak bakıldığı zamanda, e, örneğin e, en zengin yüzde 10 e, belki öncesi aldığı pay, e, 1922'de 10 yüzde 40'a civarındayken, e, 1927'de e, kriz öncesinde büyük olma öncesinde yüzde 50'lere kadar çıkmış vaziyette. Ondan sonra kriz patlak geliyor ve e, bu şey e, pay, e, en zengin yüzlerinin aldığı pay e, önemli ölçüde düşüyor. Otuz e, civarında yatay gidiyor. Oldukça uzun bir süre. Yani bütün savaş sonrası dönemde yatay gidiyor. Savaş sonrası dönemde işte mümin altın çağı olarak adlandırılan dönem. E, bu Keynesyen politikalarının uygulandığı e, dönem ve bir anlamda Amerikan rüyasının yaşandığı dönemde. Yüzde elli varmış olan pay, yüzde otuz üçler civarında ee, 1970'den e, 1977'ye kadar sabit kaldı. 1977'den sonra bu para yeniden yükselmeye başlıyor. Ee, 2002 civarında bir düşme e, olmasına rağmen e, 2007'de e, krizin başlangıç tarihinde Amerika'da yeniden %50 yüzde 50'e varıyor. Yüzde onun en zengin, yüzde onun vergi ödemesi gelirden aldığı e, para. E, <gülüyor> Bu gelir e, dağılımında oldukça önemli bir e, bozulmanın olduğunu e, gösteriyor fakat e, burada dikkat çeken dönem var tabii. özellikle işte bu globalleşme dediğimiz e, sapaya e, denk gelen dönem bu 80'lerden sonraki dönemde e, gelirin e, daha doğrusu en zengin %10 diyelim en zengin %10 ve %90 diye ayıralım en zengin %10'un geliri bu 80'lerden itibaren yükselmeye başlarken tahmin edebileceğiniz gibi e, geri kalan %90'ın geliri de düşmeye başlıyor. Bu arada çok e, revaçta olan bir iktisatçı var, Thomas Piketty diye. E, Piketty'nin yaptığı bir tablo vardı, düzenledi bir tablo vardı, onu da gösteremeyeceğim tabii. E, Piketty'nin yaptığı tabloda ortaya çıkan şey şu, 2002 ile 2012 yılları arasında, Amerika'da e, hanelerin %90'ının geliri e, bu 10 yıllık, 11 yıllık süreçte 34 bin dolardan 30 bin dolara düşerken, en zengin binde birin geliri 12 milyon dolardan 21,5 milyon dolara çıkıyor gelir dağılımı e, felaket e, bozuk. <gülüyor> Servet dağılımında da benzer bir şey var. Demin yüzde ondan bahsettim, yüzde 50'e kadar çıkan e, gelirden bahsettim. Servet dağılımında da benzer bir şey var. Servet dağılımında en zengin yüzde on, yüzde 80'in üzerinde, yüzde 82, 83 civarında bir pay alıyor. E, bir e, Büyük bunalım e, öncesinde e, artıyor bu pay zirveye çıkıyor. Daha sonra da düzenli olarak düşüyor ve ee, yine 80'lerden sonra bu payda belki bir artış olduğunu, böyle bir tren olduğunu e, görüyoruz. Ee, diğer gelir gruplarında da e, benzer e, bir şey var. Yani halkın büyük bir bölümü çoğu şey yaparken, paketleşipken e, tepedeki yüzde on, yüzde bir, hatta binde bir giderek zenginleşiyorlar. E, bu anlamda işte bu şey küçükeçe, şey, yani on binde bir, yüzde bin bile, yüz binde bir geldiğiniz zaman daha da büyük farklılıkları görüyorsunuz. Ee, %1 için de aynı şeyi söylemek mümkün. 1928'de %1'in toplam gelirden aldığı pay 23.9. Ondan sonra bu pay 9'lara kadar iniyor. Ee, 1970'lerde e, ve yani işte şeyde de büyümenin e, altın çağları bitirendirdiğimiz savaş dönemde de benzer bir eğilim var. 1980'lerden sonra bu pay yeniden yükselmeye başlıyor ve 2007'de en zengin %1'in aldığı pay 23.3'e geliyor. Yani büyük bunun önceki payın sadece %4 altında e, kalan bir şey e, düzey binde bire baktığımız zaman da benzer bir şey var yine e, büyük kınalım öncesinde e, binde birin e, toplam gelirden aldığı pay yüzde yirmi üç civarında sonra e, diğerlerinde de olduğu gibi binde birine aldığı pay da e, giderek düşüyor fakat yine bu kriz öncesinde e, bu payın yüzde yirmiden üzerine çıktığını yüzde yirmi üç'e yakın bir düzeye geldiğini e, görüyoruz ki mesela bu pay 1970'lerde Yüzde yedi civarı. Buradan iki yirmi üç düzeyine e, çıkıyor ulupa. <gülüyor> e, durum bu. Yani e, nüfusun e, giderek küçük bir bölümü toplumsal zenginlikten giderek büyük bir pay alırken e, geri kalan e, kesimlerin giderek fakirleştiğini çok belirgin bir şekilde görüyoruz. Peki bunu sağlayan ne? E, biraz da belki onlara bunun nedenlerine bakmak gibi şeyler var. Bir kere vergiler. Ee, en zengin 10 binde birin vergi oranı yüzde 60'dan yüzde 25'lere düşüyor. Bu süre için hatta yüzde 20'lere kadar geliyor 1045'te yüzde 60 olan bu oran e, 2005'te yüzde 20'lere e, çok yaklaşıyor. En zengin e, binde birin e, vergi oranında yüzde 55'lere düzeyinden yüzde 23 e, düzeyine e, doğru evriliyor. Dolayısıyla e, Toplumsal gelirden en büyük pay alan gelir kesimleri e, giderek daha düşük oranlı vergi vermeye e, başlıyorlar ve bu grubuların belginlikleri zaman içinde bu şekilde bir erajıma uğratılmış oluyor. Tabii bunun e, başka bir boyutu daha var. Burada mahalli yiyecek hocaların falan da var. Yani bu anlamda çok ökülak etmek e, bana düşmez ama yani belginin en temel işlevlerinden bir tanesi gelirin yeniden dağıtımı. Burada gelirin yeniden dağıtım, dağıtılmadığını, tam tersinde gelirin dağılımının bozulması için e, böyle bir belge politikasının uygulandığını rahatlıkla görüyoruz. Ve sonuçta öyle bir noktaya geliyoruz ki Warren Buffett gibi bir alan, en zengin alanlarından bir tanesi biliyorsunuz, şikayet ediyor. Benim yanımda çalışan adamların vergi oranının benden daha yüksek e, Bu da yani gelirin ne kadar merkezleştiğini çok açık bir göstergelerinden bir tanesi e, haline geliyor ki Cumhuriyetçiler hala vergi indirimi e, taleplerini e, yenilemeye devam ediyor. Vergilerin indirilmesinin yanı sıra e, bu gelişmeyi sağlayan, gelir dağılımı bozulmasını bu kadar sağlayan faktörlerden bir tanesi de sendikasızlaşma. Yani bütün dünyada yaşanan bir eğilim e, bu. Ama Amerika'da e, ücret ve e, maaş geliri olanlardan e, bahsedeyim. Ondan sonra şey, ikisinden de bahsederiz. Ücret ve maaş geliri olanların e, sendikalaşma oranı, 1950 55 arasında e, zirveye çıkıyor. Yani %34 e, civarında. Fakat e, 2010'a gerindiği zaman bu oran %11-12 seviyesine e, gerilemiş vaziyette. E, sendikasızlaşma sadece Amerika'ya özgü bir gelişme değil, Türkiye'de de benzer bir şey yaşandı. Yani bizim şu anki sendikalı sayımız 1980'deki sendikalı sayımızdan çok daha az. İngiltere bunun çarpıcı örneklerinden bir tanesidir. Thatcher 17 milyon e, sendikalı işçi devraldı onu birkaç milyona indirdi. Avrupa'nın geri kalanında da benzer gelişmeler var. Avrupa'daki sosyal demokrat partilerin de güç kaybetmelerinin nedenlerinden bir tanesi de bu olarak nitelendirilebilir. Ama seni tasatlaşan işçinin ya da işçi sınıfının diyelim, bu gelir dağılımı sürecinde kendisini koruyabilmesine çok fazla imkan olmadığını söyleyebilmek mümkün. Amerika'da bunun en iyi örneklerinden bir tanesi. Biliyorsunuz %20'lik dilimler şeklinde yapılır bu gelir bölüşme, dağılımı çalışmaları. Bir kıyasladık olsak 1968'de en fakir %20 gelirden 4.2 pay alırken 2011'de bu pay 3.2'ye düşüyor. En zengin %20'nin aldığı pay 1968'de 42.6 iken 51.1'e çıkıyor 2011 yılında. En zengin %5'e baktığınız zaman buradaki artış biraz daha çarpıcı 1968 yılında 16.3 iken 2011 yılında gelinki 2.3'e de geliyor bu. Eee ama gen yani dağılımı işte verdiğim sayılarda da görüldüğü gibi burada çok belirgin bir şey var. Yani en zengin yüzde 20'nin aldığı pay onun içinde en zengin %10'un %5'in %1'in binde 1'in 10 binde 1'in aldığı pay giderek artıyor ve bunun sonucunda da işte giderek bozulan bir gelir dağılımına karşı karşıya kalıyoruz. <gülüyor> Bir başka e, gösterge de e, üretkenlik ve e, ortalama hane e, gelir arasındaki e, ilişki. E, yani e, biliyorsunuz bu işte e, etkinlik ücretleri denilen ücretler işte Ford'la beraber Amerika'da e, çıktı. Hatta işte ders kitaplarında da e, kullandığımız bir şey vardır. O dönemde e, 9 saatlik iş e, 2 dolar 30 sentlik bir ücret getirirken günlük Ford 8 saatlik işe 5 dolar veriyor bunun tabii çok yüksek bir üretkenlik artışıyla ancak e, karşılayabiliyor. Baştan bir derin muamelesi falan yapıyorlar ama ondan sonra forizmin ne kadar iğrenç bir süreç olduğunu biliyorsunuz. O süreçle beraber e, bu üretkenlik artışı gelişiyor. Ve ondan sonra da işte e, bir sürü şeyle kitapta veya bir de şeyden de bahsettiğim neokrasik dönüşüm da bahsettim. Madem bir üretim faktörleri katkı yaptıkları ölçüde pay alırlar. Eğer üretim faktörünün katkısı artarsa buna eşit bir pay alması beklenir e, diye vaaz ediliyor. ama Amerika'da e, 1973 yılına kadar e, üretkenlikle e, ortalama hane gelir arasında e, neredeyse bir bir ilişki var. Ama ondan sonra e, bu ilişki çok büyük ölçüde kaybolmaya başlıyor. E, ve işte özellikle küreselleşmenin yaşandığı dönemde e, kümülatif birikim olarak bakıldığı zaman e, Reh e, hane e, geliri, e, ortalama hane geliri yüzde yüzü e, ancak aşarken üretkenlik yüzde iki düzeyine geliyor. Yani üretkenlikte çok yüksek bir artış var. Buna karşılık ücretlerde ya da bunun bir yansıması olarak değerlendirilebilecek ortalama hane gelirlerinde artış çok daha sınırlı e, kalıyor. Dolayısıyla Vergiler bir taraftan, bir taraftan sendikasızlaşma, bir taraftan artan üretkenlikten alınmayan bir pay e, olarak e, ortalama hane gelirlerindeki e, göreli azalma e, böyle bir gelir dönüşümü e, bozukluğunu e, getiriyor gündeme. E, Avrupa'da da durum çok farklı değil. Özellikle küreselleşmeden sonra e, orada da gelir dağılımının bozulduğunu e, çarpıcı bir şekilde görüyoruz. Ama yine Avrupa, e, Amerika kıyasla e, gelir dağılım açısından daha adil e, bir ülke, bir bölge. Ee, yani bir örnek vermek gerekirse, e, Almanya'da e, vergi öncesi, CİN'in katsayısı %51, 0.51 e, civarında. Fakat vergiyle beraber bunu 29'a düşürmeyi beceriyorlar. Bizde bu katsayı bildiğiniz gibi %40, 42 e, civarında. 44'te 42 e, geriledi. E, Avrupa'nın tabi canını okuyan şeylerden bir tanesi de e, ya da işte oradaki e, krizi yaratan e, faktörlerden bir tanesi de e, borç e, oranları, e, bu borç oranları e, ya da işte ne kamu e, borcunun e, ve açığının e, galiba bir yurt içi oranları e, bugün krizi yaratan temel faktörlerden bir tanesi. Bu kolay kolay çıkış e, olmuyor. Ben çok basit bir kaybettim. O yüzden böyle toparlayayım. Ondan sonra e, sorular kısmında e, devam ederiz. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Necip Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz. Aslında girerken bütün konuşmacılarımızın çok kısa özgeçmişlerini de dediğiniyle girecektim. Ee, kısaca şöyle söyleyeyim: Necip Hoca'nın 81 döneminde bizden bizim fırtınanın mezun olduğunu, 83 yılında siyasal fakülte siyasal bilgiler fakültesinde araştırma görebisi olduğunu, 91 yılında Boğaziçi sosyal bilimlerde doktorasını bitirdiğini sonra aynı yıl doçent olduğunu İYSBF'de sonra 94'te doçent 2000 yılında profesör Halen Başçı Üniversitesi'nde İYBF Dekanı ve Bölüm olarak çalışmaya devam ediyor Necip Hoca yani bizden bizim devlet üniversitelerinden ayrıldığını söyleyelim <gülüyor> <gülüyor> Biz henüz direniyoruz. Biz daha özellikleriz. <gülüyor> Şimdi e, ikinci bunun soyadlarına göre sıralanma programda ikinci konuşmacımız Doçak Doktor Nuray Ergüneş. Onun da kısaca birkaç cümleyle bankalar birikim yoksulluk yoksulluk yoksul yolsuzluk özür dilerim. 80 sonrası Türkiye'de bankızlık sektörü konulu doktor etezi'nin Marmara Üniversitesi Sosyal Mersi'nde. Kalkma İkizade bölümünde de tamamlamış. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Büyük Fakültesi'nde Kamu Yönetimi Bölümüdür Üniversitesi Nuray Hanım. Temel ilgi alanları finans, yolsuzluk, toplumsal cinsiyet ve kadınların toplumsal konumlarıdır. Ee, buyurun Nuray Hocam. Teşekkür ediyoruz böyle bir fırsat verdiği için, sizlerle onu fırsatı verdiği için. Ee, ben de aslında e, biraz e, Korkut bıraktığı yerden belki biraz devam etmek isteyeceğim. Hazır yerel seçimleri de atlatmışken aslında bu konuşma biraz da mevcut siyasi iktidarın siyaset teorisine girmeden ama iktisaden e, gösterdiği performansın ya da şu anki 11 yıllık aslında iktidar sürecinin belki biraz da muhasebesini oluşturacak. Türkiye 2000 krizi sonrası, 2001 krizi sonrası bir büyüme süreci içerisine girdi. E, Konuşmamda aslında bu büyüme sürecini bir model olarak ele almaya çalışacağım ve son olarak da tıkandığı yerler ya da ortaya nasıl bir tablo çıkardım. Ona ilişki birkaç e, deyimle de bulunmaya çalışacağım. Şimdi baktığınızda 2001 krizi sonrası aslında yani her krizde olduğu gibi e, yeniden yapılanma süreçlerine de olmak tanıyan süreçleri anlatıyor bu kriz yılları. 2001 krizi de aynı şekilde yaşandı Türkiye'de. 1980 sonrası yapısal reformların aslında ikinci kuşak diye isimlendiren yapısal reformların daha hızlı ve kararlı bir şekilde uygulanmaya konulduğu bir süreç olarak karşımıza çıktı. O hepinizin bildiği gibi aslında güçlü ekonomiye geçiş programıyla uygulanmaya konulmuştu. Üç temel yapısal bloğa dayanıyor bu güçlü ekonomiye geçiş programı. Bir tanesi bankacık sektörün yeniden yapılandırılmasıydı ki işte düzenleme kurumun getirilmesi, sistemde zayıf olan unsurların elimle edilmesi, sistemin güçlendirilmesini içeren bir e, süreçti bankacılık sektöründe yaşanan. İkinci olan kamu idare mali e, yapısı aslında yeniden yapılandırıldı. Son olarak da özel sektöre yönelik, özel sektörün yatırım ortamını iyileştirmesine ilişkin e, bir dizi reform hayata geçirildi. E, son şeylerde devam ediyor aslında o sürecin. Şimdi e, para politikası olarak da aslında yine hocamın söylediği gibi benim senin politika baktığınızda çok temel olarak daha öncesi yıllarda da başlamıştı ama güçlük ürün ve da ana olarak kaldı bu. E, enflasyonla mücadele odaklı bir para politikası programı benim sende. E, bu program sadece bir şey olarak değinmemek, şey, herhalde bakmamak gerekiyor. Sadece bir para politikası olarak bakmamak gerekiyor. Çünkü bölüşüm üzerinde aslında ciddi, ciddi etkileri olan bir... e... <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> bir politika setini anlatmış oluyoruz çünkü enflasyonla mücadele e, odaklı program demek aslında e, emeğin deregülasyon dediğimiz ya da emeğin kuralsızlaşması süreci içerisinde içinde barındırması gereken bir politika setini anlatıyor bize ki Türkiye'nin e, bu ekonomik büyüme süreci içerisinde çok temel bir yerde duruyor emeğin e, deregülasyon denilen şey e, şimdi birazcık e, Önce ihracat sonra ithalat yapısına ve üretim yapısındaki değişime bakıp onun ortaya çıkardığı bir ihtiyaçlar üzerine ihtiyaçlar bulunmaya vurgularda bulmaya çalışacağım. Ee, i̇hracat yapısına baktığımızda Türkiye'de aslında bir e, değişim var. O değişim işte e, tarımın toplam e, şey içerisindeki e, payının daha azaldı, imalat sanayinin daha bir e, aktif hale geldi, performansın daha yüksek olduğu bir süreç yaşanıyor. İhracatta yapsal bir dönüş, dönüşüm süreci gerçekleşiyor. Teknik olarak bir sıkıntımız var galiba. E, sektörel birleşimine baktığımızda ihracat ve yapısı içerisinde tüketim mallarının daha gerilmeye başladığına karşı karşısı ara ve yatırım mallarının aslında daha duymak olmaya başladığını görüyoruz Kriz sonrası süreçte. Evet. Şimdi ihracatın yapısındaki bu değişim şunu da hemen söylemek gerekiyor. Aslında biliyorsunuz Türkiye'de işte bu büyüme sürecinin ortaya çıkmasında en önemli faktörlerden bir tanesi uluslararası e, sermayeye dayanan bir büyüme süreci yaşandı. Ve bizim hani çok yaygın deyimle bildiğimiz e, yüksek e, Türk Lirası'nın aslında aşırı değerlendirmesine yani düşük kuralara dayanan bir politika alım izlenlerini görüyoruz. Faiz, yüksek faizin anlamı aslında o, uluslararası sermaye ülke içerisinde çekilmesine bir araç olarak kullanıldı. Şimdi normalde ihracatın yapısında aslında bunun yarattığı bir olumsuz etki var. Yani Türk aşırı değerlendirmesi, ihracat performansı üzerine bir olumsuz etkisi var. Ama buna rağmen, bu olumsuz etkiye rağmen ihracatın belirli bir artış gösterdiğini görebiliyoruz. Ee, dediğim gibi ithalatın yapısında da aslında benzer bir süreç var. Tarım ürünlerinde gerileme var. İmalat sanayinde ise e, daha bir şey var. E, performansı daha yüksek olarak gerçekleşiyor. Yine aynı şekilde imalat sanayi birleşenler arasından baktığımızda ise tüketim mallarının daha düşük performans gösterdi. Buna karşı araba yatırım malları aslında daha yüksek performans gösterdiğini görebiliyoruz. Şimdi ithalat yapısı içerisinde yani gözlenen bu değişim ithalatın yapısındaki artışın aslında şöyle bir anlamı var Türkiye ekonomisi açısından. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu duyduğu yatırım ve aramalara yatırım para ve yatırım mallarını aslında dışarıdan ihrace, dışarıdan ithal etmek yoluyla karşıladığını Bunun için de aslında ihtiyaç duyduğu dövizi bu uluslararası sermaye hareketlerine dayanarak sağlamaya çalıştığını görebiliyoruz ya da onun bir sonucu olarak yaşandığını görebiliyoruz. bu Türkiye'nin üretim yapısı açısından ithalata bağlı, bağımlı bir üretim yapısı ortaya çıkarmış oluyor sonuç itibariyle. E, İmalat sanayi ile aslında baktığımız üretim artışlarına belirli bir şey var. Yatırım mallarında özellikle araba yatırım mallarında bir performans artışı var. E, tüketim malları yine bunun gerisinde kalıyor. E, peki bu şey nereden yakılıyor Türkiye? Yani, ihracattaki bu Türk Lirası'nın olumsuz etkiye karşı üretimde belirli bir artış gerçekleştirilmesinin ve burada daha aslında bir sektörel bir e, değişim yaşamasının arkasına baktığımızda ise e, Türkiye'nin diğer ülkelerle uluslararası rekabetinde çok avantaj elde ettiği ya da avantaj sağlamaya çalıştığı aslında emek maliyeti olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin büyüme sürecine baktığımızda 2000 sonrası aslında saçlar çokça dillendirildiği gibi istihdam yaratmayan bir büyüme olgusundan söz ediliyor. İstihdam yaratmayan büyüme olgusu ya da Türkiye'deki işsizliğin artışı belki biraz daha tersinden söylersek aslında, hepimizin bildiği gibi tarımdaki mülksüzleşmenin özelleştirmenin olumsuz etkilerinin yanı sıra e, tarımdaki mülksüzleşmeye karşı sanayi alanında bir istihdam yaratamayan bir büyüme süreciyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bu Türkiye için tipik bir durum değil, Türkiye benzer ülkeler için aynı süreç yaşamıyor aslında. Bütün e, şeylere baktığımızda büyüme süreçlerine istihdam yaratmayan bir büyüme olgusuyla karşılaşıyoruz. Bunun arkasındaki temel dinamik aslında emeği maliyetinin azaltmanın en önemli yollarından bir tanesinin Birincisi ücretlerin düşürülmesi, ikincisi ise emeğin baskılanması, miktar olarak da baskılanmasıyla sonucu olarak olduğunu görüyoruz. Bunu aslında grafikten görebileceğiniz gibi verimli tartışlara yükselirken hem ücretlerde ücretlerde geriye doğru bir yönelimin olduğunu görmek mümkün Türkiye Ekonomisi'nde çok temel bir yerde duruyor. Faktör yollukları açısından sınırlandırılmasına baktığımda yine burada yüksek teknoloji... Yoğun sektörlerin daha dinamik olarak büyüme süreci içerisine girdiğini görüyoruz. Emek yoğun sektörler daha gerisinde kalıyor. Tarım yıllar itibariyle baktığında tarım yoğun sektörler yine bunun gerisinde kalıyorlar. E, teknoloji Türkiye'nin rekabet edebilme, şa, e, edebilme gücü içerisinde belirli bir anlam var. Tabi bu yüksek teknoloji anlamına gelmiyor. Daha orta düzeyde bir teknoloji kullanımı anlamına geliyor aslında. Peki büyümenin kaynakları neler? Yani bu en ortalama %7 oranında büyüyen ekonomideki büyümenin kaynakları neler diye baktığımızda bunun içerisinde en önemli kalemin özel tüketim harcamalarında olduğunu görüyoruz. Ee, özel tüketim harcamalarında yaşanan artışın, uluslararası sermaye artışıyla doğrudan bir bağlantısı var aslında. Baktığınızda bu yeniden yapılanma sonrası, bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması süreci sonrası yabancı sermayenin en fazla giriş yaptığı e, sektörlerin başında bankacılık sektörü geliyordu. Bankacılık sektöründe faaliyetler alanında kredilere özellikle tüketici kredilere yönelimin olduğunu görebiliyoruz. E sonuçunda muhtemelen bunu çok daha detaylandıracaktım. Bunun tüketim harcamalarının genişlemesinde özel bir anlamı var. Tabii genişleme sadece tüketim harcamasının genişlemesi değil. Aynı zamanda aslında e, takipteki alacaklar dediğimiz ya da daha doğrudan söylersek aslında emeğin denetiminde çok önemli bir yer var. Borçluluk olgusunun daha da tırmanmaya başladığını görüyoruz bu sürecin sonucu sonucu olarak gaysafir sermaye oluşumunda da belirli bir artış var tüketim harcamaları kadar olmasa da onun da, da bir artış gözlemleniyor bunu yine hesap sermaye yatırım miktar indekslerinde izlemek mümkün bir artışın ee, dış borç meselesine baktığımızda ise dış borç meselesinde yine aslında önemli olan bir başka olduğu yakılmak mümkün Türkiye'nin borç yapısına baktığımızda özellikle orta uzun vadeli dış borç stoku birleşenini almaya çalıştım. E, kamu borçlarında bir gerileme ama buna karşı özel sektörün borçlarında hızlı, hızlı bir tırmanış söz konusu aslında. Özel sektördeki tırmanışı farklı şeyler olarak baktığımızda ise e, finansal işletmeler ve finansal olmayan işletmeler ayrım üzerinden gözlemlediğinizde ise bu artışın daha fazla finansal olmayan işletmeler tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bu tam bizi aslında real sektörün kendi ithalata bağlı üretim yapısının finansmanında dış sermayenin ne kadar can alıcı bir yerde durduğunu gösteren bir başka olgu, yani Türkiye ekonomisinin bağımlı yapısını gösteren bir başka olduğu aslında işaret etmiş oluyor bunun sonucu olarak büyüme ile cari işlemler ilişkisine baktığımızda bir bozulma görüyoruz. Gayri safi yurt hasıla artış oranları ve cari işlemler gayri safi yurt hasıla arasındaki içindeki payına baktığımızda tersine bir eğilim görmek mümkün. Cari işlemler içindeki artış hala hızla devam ediyor. bu bir üretim süreci ya da büyüme modeli isimlendirdiğimiz süreç gördüğünüz gibi 2007 yılı 2006 2007 yılında bir e, kalmaya doğru gittiğinin sinyallerini vermeye başlıyor. Çünkü e, orada aslında bir %44 bandında oturmaya başladığını görüyoruz. E, yıllık artış oranlarının. Bu sadece Türkiye ekonomisindeki gelişimle ilgili değil. Aslında tam da küresel sermayenin yaşadığı krizli bir e, şey aynı anda yaşanma süreci var ya yani eşleşme süreci var. Küresel krizin yarattığı olgu Türkiye, Türkiye'deki sermaye birikim süreci açısından ya da büyüme süreci açısından baktığınızda Türkiye 2001 krizinden farklı olarak krizini bankacılık, finansal alan üzerinden yaşamadı, üretim alanı üzerinden yaşadı aslında. Üretim alanında yaşamasının en önemli nedeni küresel entegrasyonun, yani 80'lerin itibaren aslında hedeflenen küresel entegrasyon sürecinin belirli bir aşımaya gelmiş olması, bu entegre olmuş ekonomi yapısı içerisinde dış ticaretin, dış ticaretteki pazarların daralmış olması, küresel likititenin kısıtlandırmaya, azalmaya başlamış olması, bunun karşısında ise Türkiye'nin artan dış borçlu ve cari işlemler açığı önemli bir kırılma noktası olarak hala varlığını koruyor diye son tuz olarak bunu söyleyeyim. Teşekkürler. Nuray tam zamanında bitirdiği için hatta bir iki dakikada önce bitirdiği için teşekkür ediyoruz. Soru olursa tabii ki. Efendim üçüncü konuşmacımız sırasıyla bakarsak Elif Karaçimen Hanım doktoru Elif Karaçimen 2006 yılında oldu İKSAT mezunu Londra Üniversitesi İKSAT bölümünden Suas'tan 2008 yılında yüksek lisansını bitirip 2013'te de doktorasını almış 13 yılında aynı yıl Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olmuş finansallaşma şirket ve hane halkı borçlanması, ekonomik politik ve Türkiye ekonomisi ekonomik ee, akademik ilgi alanlarıdır, dır e, Sayın Karaçımen'in. Buyurun Elif Hanım. Teşekkür ederim. Ağırkamsın mı bulabilirseniz? Ben öncelikle burada konuşma e, fırsatı bulduğum için tüm e, düzenlediğine teşekkür ediyorum. E, ben konuşmamda, e, Korkut Hoca 2000'lerde büyümenin önemli birleşimi şey, tüketim ve tüketimin de borçlanmayla e, finans edildiğini görüyoruz. E, 2000'lerde borçlanma açısından neler oldu ona e, değinmek istiyorum. Ee, şimdi e, 2002, 2007 dönemine bakarsak e, Türkiye'de büyümenin %7 ortalama gerçekleştiğini görüyoruz. Bunun %5.2'lik bir kısmı tüketimden kaynaklanıyor. Yine geçen yıl verilerine bakarsak e, %4'lük büyümenin 3.1'lik kısmı e, yine tüketimden kaynaklanıyor. Bu tüketim 2000'liğe vardı Türkiye'de e, borçlanma ile karşı, karşılanıyor dediğim gibi. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir olay değil. Doğu Asya ülkelerinde, Hamletin ve ülkelerinde. 90'ların sonunda ve 2000'lerin başında yaşanan krizlerden sonra kredi yoluyla tüketimi arttırmak böylece ekonomik durgunluğu gidermek önemli bir büyüme stratejisi haline geliyor. Türkiye'de de yine aynı şekilde uygulandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu yani sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil ve özellikle 2000'lerden sonra gözlenen bir gelişme olması sebebiyle aslında son derece tarihsel olarak özgün bir duruma işaret ediyor. Dönemin hem sermaye birikiminde hem finansal hem de gözlenen dönüşümlere bakarak değerlendirmesi gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum. Kısaca önce bir verilere bakalım, Türkiye'de hane halkı borçlanması ve tüketici kredisi kullanımı nasıl artış göstermiş diye. Toplam tüketici kredilerinin gayri sahafi yurt dışı hastalığı oranına bakarsak %3 civarındayken 2002 yılında, bu oranın toplam tüketici kredilerinin 2013 yılında %23 civarına çıktığını görüyoruz. Ve bu artışta e, diğer bütün tüketici e, kredisi kalemleri önemli bir rol oynuyor. Yani hem e, konut kredileri, hem ihtiyaç kredileri, e, hem de kredi kartları önemli rol oynuyor. En altta gördüğümüz e, eğri taşıt kredilerini gösteriyor. Onun e, çok büyük bir önemi yok bu artışta. Tüketici kredilerindeki bu artış öyle ki yansımasını hane halkı borçlanmasında e, buluyor. Ee, kullanılabilir geliri oranına baktığımız zaman 2003 yılında %7,5 olan e, oran yani hane halkı borcunun kullanılabilir geliri oranı 2013 yılına geldiğimiz zaman e, yaklaşık 8 kat bir artış gösterilerek %52 civarında gerçekleşiyor. Yani çok kısa bir dönemde ciddi bir dönüşüm e, gözlüyoruz. Bir, kültürel de bir dönüşüme yol açıyor bu, tabii ki bir, bir borç toplumunun e, oluştuğunu görüyoruz. Bu mavi eğri de e, hane halkı faiz ödemelerinin hane halkı kullanılabilir geliri oranını gösteriyor. Bak, borçlanma bu kadar hızlı bir şekilde artınca, e, tabii ki hain halkları da e, bütçelerin bir kısmını e, finansal kuruluşlara transfer etmeye başlıyorlar şeklinde bu gidişatı özetleyebiliriz. E, 2008 yılında enesibaren bir düşüş gözleniyor çünkü özellikle kredi kartı faizleri hepimizin bildiği gibi çok yüksek Türkiye'de 2006 yılında bir takım düzenlemeler yapılıyor. Fakat e, borç stoğu dilerek artınca tekrar e, faiz ödemelerinde de bir artış gerçekleşiyor. Şimdi ana akım çalışmaları genelde mikroekonomik bir par sebektiften açıklanıyor ama benim burada yapım, yapmaya çalışacağım şey Türkiye'nin dediğim gibi 2000'ler boyunca dünya ekonomisiyle artan bütünleşmesiyle birlikte hem makroekonomik e, politikaların nasıl bir değişim gözlendi hem de e, bunun sonucunda reel sektörde ve finansal sektörde nasıl bir değişim gözlendi o e, çerçeve içerisinde hane altı borçlanmasını değerlendirmeye çalışmak olacak. Ee, öncelikle arz tarafına bakarsak bankacılık sektörüne bakmak gerekiyor. Ee, iki, yani son 10 yılda Türkiye'de bankacılık sektörü faaliyetlerinin ciddi bir şekilde e, değiştiğini görüyoruz. Ee, 2002 yılında tüketici kredilerinin toplam kredileri içerisindeki oranı %13'ken, 13'te, bu oran 2013 yılında 34 ile çıkıyor. Yani bugün bankaların verdiği kredilerin yüzde kısmı hala hatlarıne gidiyor. Ee, yine bir başka önemli e, gelişme de, hizmet ve ücretlerden, hizmet ve e, yani çeşitli hizmetlerden komisyon almaya başlamaları. E, yine hepimiz yakından biliyoruz, işte kredi kartına verdiğimiz e, çeşitli ücretler, EFT'den ya da, yani da kurvanlımser banka hizmetinden çeşit çeşit ücret alınıyor. E, bugün mesela e, yani, Türkiye bankacı, e, Türkiye'de bankalar 65 çeşit hizmetten çeşitli ücretler alıyorlar. Ve bunun sonucunda ücret ve komisyon gelirleri toplam gelirlerin içerisinde çok ciddi bir artış gösteriyor. Bu ücret ve komisyon gelirleri 2002 yılında toplam gelirlerinin %6'sı iken 2013 yılında %14'üne çıkıyor. Peki yani bu tarz bir dönüşün Türkiye'de nasıl neden gerçekleşti ona bakacak olursak, yani bankacılık dediğimiz zaman e, finansal aracılar asıl görevleri toplumun çeşitli kesimlerinden mevduat toplamak ve to topladıkları mevduatı kredi olarak yine toplumun çeşitli kesimlerine ve özellikle işletmelere vermek, böylece ekonominin e, büyümesine e, katkı sağlamak, aracılık etmek diyelim. 90'lı yıllara baktığımız zaman Türkiye'de e, bankaların asıl faaliyeti kamu açığını finanse etmek e, çünkü e, yüksek bir kamu açığı var ve devlet tahvilleri hem risk, risksiz hem e, yüksek getiri sağlıyor. Dolayısıyla bankalar kredi vermektense, sanayi ilkesinde kredi vermektense e, devlet iç borçlanma yatırım yaparak oradan kar etmeye çok daha kar buluyorlar. E, bu gidişatın sebebi 90'lar boyunca Türkiye'de kamu hakeminin çok yüksek olması, enflasyon ve faiz oranlarının yüksek olması ama bildiğimiz gibi 90'lar sonunda artık bu gidişat sürdürülemez bir hale gelince 2001 krizi ardından hem sıkı, para maliye, sıkı maliye politikaları hem de para politikaları uygulanmaya başlanıyor. Ve bunun sonucunda faizler de bir düşüş meydana geliyor. enflasyonda bir düşüş meydana geliyor ve kamu açığı düşüyor. Bu da bankacılık üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Şöyle bir grafikle karşılaştıracak olursak, mesela 85 yılında bankalar sadece kredilerden faiz geliri elde ederlerken 86 yılından itibaren hem menkul kıymetlerden hem de kredilerden getiri elde etmeye başlıyorlar ve bu e, getiri oranlarını gösteriyor bu grafik bize. 2000'lerin ortasına kadar menkul kıymetlerden elde ettikleri getiriler sürekli kredilerden elde ettikleri getirilerden daha fazla. Dolayısıyla menkul kıymeti kredi vermek yerine tercih ediyorlar. Menkul kıymet istemeyi. Fakat 2000, e, 2001 yılı sonrasında maliye ve politika, para politikasının değişmesiyle birlikte dediğim gibi baskı oluşuyor. Bu baskıdan sonra kredilerden elde edilen getiriler ilk defa menkul kıymetlerden elde edilen getirilerin üzerine çıkmaya başlıyor. Yani bu arkadaş varlık yapılarına bakacak olursak bu kırmızı çizgi varlıklar içerisinde menkul kıymetleri gösteriyor. Ee, varlıklar içinde menkul kıymetler azalırken giderek kredilerin payı giderek artıyor. Bu kredilerdeki artışın önemli bir unsurlu da tüketici kredileri. Ee, bunun önemli bir nedeni şirketlere verilen krediler de artıyor bu dönemde fakat şirketler yurt dışından da borçundabiliyorlar. Ee, dolayısıyla e, bankalar, e, alternatif bir karlamını bulmak zorunda, onlardan öte geçiliyor ve yöneliyorlar e, diyebiliriz. Şimdi e, bankacılık dediğimiz bir varlık yükümlülük e, idaresi idare etmesi üzerine kurulu. Varlıklar da böyle bir değişim gözlenirken tabii ki yükümlülükler de değişiyor. Mavi çizgi bize mevduatları gösteriyor. Dediğim gibi ana e, kaynak mevduatlar. Bu dönem olarak mevduatlar art, artış göstermesine rağmen. Başka bazı kaynakların da artması mevduatların toplam hükümetlerin içerisindeki payının zamanla azalmasına neden oluyor 2000'ler boyunca. Peki hangi kalemler artıyor? Kırmızı ile gösterdiğim para piyasası ve bankalara olan borçlar artıyor. Dönem dönem dalgalanma görülse de bu para piyasaları ve bankalardan borçların çoğunluğunu bankaların yurt dışından elde, kârlar, elde ettikleri kaynaklar oluşturuyor. Yani sendikasyon ve sekürtizasyon kredileri, Özellikle 2004'ten sonra bankacılar için çok önemli bir fon kaynağı. Bunun yanı sıra artan bir başka kaynak repo işlemlerinden sağlanan fonlar. Bu da yine Türkiye'nin para politikası ile yakından ilgili. 2001 krizinde bildiğimiz gibi kamu bankaları, görev zararları devlet tarafından karşılanmıyor. Bunun karşılığında piyasaya ciddi bir de fazlası çıkıyor. Ve 2001 sonrası uygulanan rezerv politikası nedeniyle piyasada sürekli bir de fazlası var. Ama bir taraftan da enflasyon elde ettirmesi Dolayısıyla bu de fazlasının piyasadan çekilmesi gerekiyor bu repo işlemleriyle yapılıyor. Bu, bu şekilde idare edilmesi sonucu bankalar repo işlemlerinden daha fazla kaynak sağlamaya başlıyorlar. Repo işlemlerinin tüketici kredileri açısından bir önemi var. Çünkü repo işlemlerinden sağlanan fonlar genelde kısa vade fonlar. Dolayısıyla tüketici kredisini finanse etmek için de aslında oldukça uygun fonlar diyebiliriz. Yani kısaca bankacılık sektöründe ne olup bittiğini özetleyecek olursak Türkiye'nin e, yurt dışına giderek artan bütünleşmesi, bu dönemde uyguladığı enflasyon hedeflemesi, mali disiplin, rezerv birikimi politikası, bankaların da faaliyetlerinde birtakım dönüşmeler yapmaları, e, dönüşümler e, içine girmelerine devre oluyor. Ve bu dönemde de e, giderek kar alanı olarak bireylere yönelmeye başlıyorlar. Şimdi bu işin bir kısmı, e, yani arz kısmı, fakat bu arzın bir talep olarak da karşılığını bulması gerekiyor. Peki, talep niye bu kadar hızlı bir şekilde artıyor diye bakarsak, yani tüketimdeki artışı zaten hepimiz gözlüyoruz. İşte en basitinden AVM'lere ya da teknolojik ürünlere baktığımız zaman Türkiye'de ciddi bir tüketim artışı var 2000'ler boyunca. Fakat bu tüketim artışı gelirdeki artışla birlikte gerçekleşmeyince borçlanmanın artması da olağan bir hale geliyor. Borçlanma özellikle bu dönemde alt gelir gruplarına daha fazla maruz kaldıkları bir şey diyelim. Yani tüketici çıkarışı kullanıcıları yüzdelerine baktığımız zaman 1000 liranın altında kazananlar ve 1000 lira 2000 lira arası kazananlar 2009-2011 yıllık figürlerine bakarsak %70'lik bir kısmı oluşuyor. Yani tüketici kredisi kullananların %70'i 2000 liradan az kazananlar. Bu 2006-2007-2008 figürlerinde e, sınıflandırılmayan kısım birazcık yüksek olduğu için orada e, çok rahat göremiyoruz dağılımı. O yüzden 2009-2010 ve 2011'den bahsediyorum. E, Ücret açısından böyle 2 bin lira altında kazananlar ve yine çoğunluk ücretli çalışanlar. %50'den fazla bir kısmı tüketici kredilerini ücretli çalışanlar tarafından kullanılıyor. Neden ücretli çalışanlar ve düşük deli grupları bu kadar çok kredi kullanıyorlar? Korkut söylediği söylediğim bir bahsetti. Bu dönemde Türkiye'de verimlilik artışları ve real ücretler arasında ciddi bir fark var. Ve ücretler durağı. bu önemli bir sebebi. Onun yanında bir başka önemli sebebi de bence emek piyasasındaki dönüşümler. 2010 yılında bir alan çalışmasıyla özellikle farklı işçi grupları neden borçlanıyorlar diye bir araştırma yapmıştır Oradan çıkan en çarpıcı sonuç güvencesiz işlerle çalışanlar yani hem iş hem de gelir güvencesinin düşük olduğu iş kollarında çalışanlar tüketici kredisini özellikle kredi kartlarını ücret ikamesi gibi kullanıyorlar. Yani ücretler 10 gün geç yatırıldığında araya hemen tüketici kredisi biliyor ya da işte tersende çalışan işçiler Yemliyeli çalışanlar bir dönem işler düştüğü zaman, iş bulamadıkları zaman tüketici karetsizlerinden e, yaşamaya başlıyorlar e, bir nevi. Dolayısıyla bu ödenen borcun giderek katlanmasına e, sebep oluyor. Hem e, faiz ödemlerinde giderek artmasına sebep oluyor. Bu da alt çizilmesi gereken önemli bir e, etken diye düşünüyorum. E, bitirmek üzereyim. Son olarak şunu söyleyeyim. Tüketici kredisindeki bu kadar yüksek araç, tabii ki e, çok ciddi bir risk aslında. Yani gelişmiş ülkeler oranları bizde oranlar çok düşük hala ama yavaş yavaş hükümet kanalımında bir e, önlem alma gereksinimi ortaya çıktı. Özellikle yüksek cari, ocak, e, cari açık sebebiyle ve DDK'nın geçen Kasım'da e, bir takım düzenlemeler yaptığını görüyoruz. Kredi kartı limitlerini düşürmek ya da işte minimum ödenmesi gereken e, oranları arttırmak gibi. Onun dışında yine işte Ocak'ta faiz arttırmaları yaşadık. Işte, Bunun tüketici kredisi maliyetlerine bir yansıması olacak. Fakat bu şekilde tüketici kredisinin e, önüne geçmenin bir e, çıktısı iç talebinin darablası olacak. Bu da bilme üzerinde ciddi bir baskı oluşturacak. Dolayısıyla ne kadar bu düzenlemelerle e, tüketici kredisi de bastırılabilir, önüne geçirilebilir bu ciddi bir soru işareti. Tabii ki bu da asıl yapılması gereken gelir dağılımını düzeltmesi ve dolayısıyla tüketimi bu şekilde e, finanse edilmesini sağlayabilmek diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Elif Hoca'ya biz de teşekkür ediyoruz. O da tam zamanında bitirdi. Görüyorsunuz, kadın öğretim yerleri Vallahi hiç şaşmadan. Sırada, Necip Hoca'nın şanssızlığı var. Sırada Ahmet Haşbikösel hocamız var. Ahmet Taşım Köse hocamız 84 yılında Otte Ekonomi Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede yine iktisat bölümünde yüksek lisans 94'te Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünde doktorasını tamamlıyor. Ondan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgilerde halen görev yapma devam ediyor. Profesör Doktor Ahmet Haşim Köse hocam buyurun. Teşekkür olacak bir konuşmayı tercih ediyorum. O benim e, müslümanlık uygun değil. E, Ayaklı konuşmak. Maaşlarım ee, benim. Eğer benim ama tabii ki faalim. Tamam. Çalışıyor mu? Ne yapmam lazım? Şuna basmam. Tamam. Tamam. Ben bu alet dünyasına fazladan bir şey daha ekledim. İşim daha zor. Yani sadece bilgisayarın yanında değil o zamanlar kontrol etmek gibi çabanın içerisinde. Ama inanıyorum yani e, teknoloji beni sanırım şey yapmayacak. Yarı yolda bırakmayacak. E, her zaman yapma ihtimali olsa da. E, ben şöyle aslında aslında e, Korkut Hoca ile bağlanan o bu konuşmayı, Öğrencileri de e, e, onunla tamamlasın. E, çünkü benim geldiğim e, okul, e, Korkut Hoca'nın bıraktığı okul yani Rahle Hoca'dan e, bize geçiyor, sorumluluk yüksek. E, şimdi yapmaya çalışacağım şey de, özellikle İstanbul üzerine e, konuşmak ve bir sınıf haritası e, türetmek. Ee, dostlarım biliyor, uzun süredir e, ben bu konuda çalışıyorum. Ee, tek başıma ben çalışmıyorum burada sunduğum her şeyde aslında ortak yemeklerin e, ürünü. O yüzden e, katkısı olan benim meslektaşım yine aynı üniversiteden Serdar Bahçıyı mutlaka almam lazım. Olmasa da olmazdı bu e, sonuçlar. E, yine benim öğretmenim güzel e, e, sevgili Ücüli Günaydını e, almam lazım. Onu da emin burada duruyor. Şöyle bir şey, neoliberalizm iktisat disipline de bir deformasyon yarattı. Sadece hayatımızda bu anlattığımız ve çoğumuzun da artık kanıksadığı, kanıksadığı içinde de normalleşerek anlamını yitirdiği bir iktisat hani panolaması değil, disiplinin içerisinde de çok önemli kırılmalar ulaştı. açtı. Yani, bu dismal science diye anlatılıyor biliyorsunuz iktisat çok azlı disiplin çok azlı disiplin eleştire gücüdür aynı zamanda Giderek eleştiri gücünü yitiren bir disipline dönüştürüyor e, iktisat e, bunu tanıyan socalar olarak meslek e, insanlar olarak e, mesela neleri yitirdi e, zaman kavramını yitirdi kötü konuştuğu ekonom politikçiler örneğin e, ki daha dirildi 1980 öncesinde onlar mutlaka toplumsal zamanı unutmuyorlardı. Yani nerede anlatıldığını biliyorlar. Bir saf teorinin meraklarıyla soyut dünyaların insanları olarak e, iktisat alanını yorumlamıyorlardı. Bu öykünün yaşanan bir e, gerçekliği var. E, her zamanın aynı zamanda bir toplumsal mekanı var. İktisat anlatmak, doğal olarak e, toplumsal mekanı kafanızda kurgulamak ya da onun içerisinde zaten bölüşümü, e, tabii ki büyümeyi e, ve tabii ki en son eklenen Demokrasi En son eklenme ülkemizde hak geliyor. Çünkü bazen unutabiliyoruz onu. Ee, bunun gerçekleştiği bir alandır, somut bir alandır. Bunun analizi e, aklına her şeye gelir. Birçok, hepimizin aklına bir sürü şey gelir ama benim mesela hiç vazgeçemedim. E, Manuel Castel, Vefabre'ye bu gelenekler geliyor. Konuşmamın buralardan e, türediğini hatırlayın. E, Castel diyor ki, eğer düğme ve bölüşümü anlatacaksanız diyor, mutlaka bir kente anlatıyorsunuz diyor. Refah de şunu söylüyor, kent, eğer kenti anlatıyorsanız, siz istemeseniz de toplumsal sınıfları anlatıyorsunuzdur. Çünkü toplumsal sınıflar kentin görüntüsüdür, kanalamasıdır. Onunla anlatılır. Ve tabii e, hangi kenti anlatacağınızı seçersiniz eğer bir ülkeyi anlatıyorsanız. Bir öykü, yani bu yani Türkiye'yi anlatacaksak ve üstelik de bir kentin öyküsü olarak anlatacaksak, içine sermaye birikimi, görüşüm ve demokrasi koyacaksak e, tabii ki bu aynı zamanda bir metropol kent anlatmaktır. Yani aslında kapitalizmin, yani sermayenin başkentini anlatmaktır. Bu büyük ölçüde İstanbul İstanbul, e, finansın dünyasıdır. Yani Türkiye'de finans diye bir şey e, anlattığımızda, yani Elif'in anlattığı dünyanın organizasyonunu da hatırlarsak, e tabii burasıdır. E, tabii ki mega projelerin sermaye birikimi için, hiç unutmayasın değil mi İstanbul'dur. Biz Ankara'dan bakarız. Hoca Ankara ve İstanbul ayrımını, çok güzel yapıyor ve haklı olarak yapıyor. Biz biraz daha devletli gelenekli, yani daha e, bürokratik bir e, e, seçkiyle geçmişe e, referanslar olan e, İstanbul, uzaktan izleriz sermayenin başkenti olarak. Ama sermayenin başkenti tabi kapitalizmin doğasında olan bir şeydir. Aynı zamanda emeğin de başkentidir. Çünkü sermaye emeksiz olmaz. Eğer emekten zaten uzaklaşıyorsa sermaye Dünyanın, kapitalizminin her tarihinde bu aynı zamanda bir kritik noktadır. Kritik eşittir. Ee, uzaklaşması keskin bir ayrıma doğru giderse de buna da krizdir. O nedenle bu kente bakalım. Yani tabii Türkiye'ye bakalım. Ee, ben e, şöyle bir... E, birinci slide'a bakalım şunu becerebilecek miyim? Ee, Becerebilmiştim. Tamam, şu an fiyatı. Evet, bu çok basit anlamda, 1991 yılı Korkut Boratavk hocamızın artık klasik olduğunu benim kabul ettiğim, sizin de kabul edeceğinizi tahmin ettiğim bir ortak çalışması var aslında ama hoca sonuçta bunu yazıya döküyor, emeği çok büyük o çalışmada. Benim düzeltir tabii ki elbette İstanbul ve Anadolu'dan sınıf profilleri başlıklı çalışması, sağa çalışması 1991 yılında yapılıyor. Aslında Bahattin Akşit de bir serginin da oradan bu çalışmanın içerisinde sanırım tasarımında yer alıyor ön sözde çünkü belirtiyor yapısan uyum programlarının sonuçlarını aslında test etmeye ya da ön yönelik bir çalışmanın çıktısı bu kitap. İstanbul'da, Kartal Pendik'te, Elif ve Bayrampaşa yerleşkilerinde buluyor. 800 tane seçiliyor, 3498 kişi var. Yani temsil et gücü oldukça yüksek bir e, örnekler. Ama öyle bir dünya ki, 91. işte şimdi Türkiye için. E, benim size sunacağım şey, daha 2005'li yıllardan 2011'e e, geliyor. Biz şöyle düşünelim, 1991'den 2011'e Türkiye'nin ve İstanbul'un toplumsal dönüşümünün aslında bir panoramasını ben vaktimi ettiğince yapmaya çalışacağım. 1991 yılında iki kutu var, iki ayrışık şeyin içerisinde. içerisinde. Türkiye ve Kırmızı İstanbul'un, Mavi Türkiye'nin sektörel paylarını anlatıyor. Yani bir tür yapısal dönüşümü eğer bakarsanız kitaplar arasında görebiliyorsunuz. Şöyle söyleyelim 1991 yılında aslında evet ticaret ve hizmetlerinin İstanbul'da 60'larda filan ama azımsanmayacak bir sanayi payı var %32'de. Türkiye'nin üstünde bu. Hizmetler sektörü üstünde. Yani metropoliden beklenebilecek bir şey. İki şey var yani sermayenin hem üretken formunu hem de dolaşım formunu bünyeleştirmiş duruyor. Şeye baktığınızda 2010 bile geldiğinizde... Türkiye'de genel ülkenin bir kısmı, yani önemli bir kısmı tabii bu kenti de sürüyetini e, e, koyuyor. E, sanayileşme e, dediğimiz sürecin, hani, e, sanayileşmenin terk edilmesinin İstanbul'da izini görüyorsunuz. İstanbul %19'lara düşüyor e, sanayi faaliyet olarak. E, Türkiye'de %16'lara düşüyor. Gayrı sağlık ve değer içerisinde paylar bunlar ama hizmetler kesiminin yani ticaret ve hizmetler kesiminin payı da %70'e işte %70'e şişiyor. Yine İstanbul Türkiye ortalamasının üstünde bir metropol kent olma, yani sermayenin başkenti olma özelliğini bu iki yılda değişen süreyle gösteriyor. Hocam ben ben başlığın uzaktan gösteremiyorum. şimdi hocanın aslında bulguları Kitap 1995 yılında e, e, yayınlanıyor. O iki tarifi, o yüzden, 91 yılında da sağa tırsmasını <gülüyor> söylediğim gibi. Emetçi sınıflara baktığınızda e, %60.8. İşsizler kitlesinde eğer e, bir rezerv emek gücü olarak düşünür ve bu kitlenin e, bir parçası olarak kalkılarsak, bu 71.3'e çıkıyor bu par. İstanbul 1991 e, yılında %31.3lük ıı, bir emek ıı, de yani şeyiyle ağırlığıyla emek doku sorununda üstleniyor. Aşağıda diğer toplumsal sınıfların payları var. Esnaf marjinaller, bunlar bir tür küçük buçu ıı, dünyayı temsil ediyorsa, ediyor, küçük işverenler, orta büyük işverenler toplumu, yani sermayenin ıı, toplamı %10lar gibi bir yani, yani bir buçu var. Kıptıriz sınıfların toplama ıı, %10'lara geliyor. Diğerleri ıı, emek sınıflarla bir ee, e, bir küçük var topluluğa karşılıklı Hocam lütfen e, alayım. Yine hoca e, e, bu kompozisyonu e, sürdürüyor. Yani e, emek gücünün niteliksel e, bölünmesini ve sektörel bölünmesini elbette veriyorlar çalışmalarında. Şöyle bir şey çıkıyor. E, hani yüksek nitelikli emek gücü %9.5 e, niteliksiz e, hizmetler işisiyle mavi yakalı e, işçi mavi yakılı, işçi de biliyorsunuz kul emeğini kullanan, vasıf gerektirmeyen e, işlerde çalışan, çoğu da aslında doğrudan üretimde yer alan yani sanayiyle bağlantılı olan emek gücünün içerisinde olan e, bir katman, emekçi katmanı. E, bunların toplamına baktığınızda ben şöyle söyleyeyim e, e, işte aşağı yukarı e, yüzde neredeyse 80'lere e, karşılık geliyor. Şimdi için. E, 70-78 filan gibi bir katman, yani şunu söylüyor, e, bu yüksek emek deposunun içerisinde niteliksiz katman da e 91 yıllarında yüksek ve büyük bir payla e, temsil ediliyor. E, e, şeye bakıldığında, sektörel konfusyona bakıldığında yine şey aslında çıkıyor, e, sanayinin payının, e, özel, e, bu emekçi e, toplamda değil artık, emek gücünde, sanayinin payının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bugünlerle karşılaştırıldı çok yüksek, işte 55-56'lar gibi bir, 56.1 gibi bir payda duruyor. O zaman şöyle bir şey diyebiliriz, tabii e, burada birçok şey söylenebilir ama 91 yılında İstanbul hala bir sanayi metropol kenti, e, yüksek bir emek gücü kullanımı var. Bu emek gücü kullanım içerisinde niteliksiz e, emek e, yoğunluğunda e, neredeyse temsil et gücü, yani e, emeksi sınıfın katmanları arasında yarıdan fazla e, bir ağırlıkla e, duruyor böyle bir kent. Tabi zaman geçiyor. Aradan 20 yıl geçiyor. Sadece AKP iktidarı o zaman sürmüyor. Ama neoliberal bir, bir projeyle e, sürdüğü çok açık. 2011 yılına geliyor. Hocanın örneklemi elbette e, onların kendi özel e, dizaynını, e, örnekten e, yani bir bir bu. Biz şimdi şunu yapmaya başlıyoruz. Türkiye'nin, e, hocam değiştirebilir miyiz? Çok sağ olun. Bugün hoca da kullandı o verileri, hane halkı iş gücü istatistikleri. Bunlar artık bizim kanıtsadığımız devlet-i alanın istatistikleri. Bu istatistikler işte Türkiye'deki toplam çalışma hayatının resmeni veriyor. Bu istatistikleri kullanarak, çünkü ben bunların hemen yanında bir de hane halkı bütçe anketleri vardı. Bütçe anketleri size görüşüm üzerine çalışma olanağı verir. Ee, hocamızın cini diye söylediği hatırlattığı ama isterse sınıf temelli evet, sadece cini değil de görüşüm katsayısı. Üstelik çok eleştirilir. Birileri hocamız herkette biliyor. Ee, sınıf temelli görüşüm yapabileceğimiz bir başka veri seti daha vardır. Fakat o bir setinden kentler düzeyinde bilgi üretmek çok zor olduğu için inanıldığı e, daha sınırlı olduğu için kent düzeninde temsil eti, gücü yüksek olan hala adı, iş gücü verilerine ...kullandık bu sonuçları ve sonuçları'sı getirirken. Sınıf tartışmasına girecek kadar vaktim yok ama şunu söyleyeyim. Bu aslında özü itibariyle bir maksiyen bir şeydir. Yani bir soyutlama düzeninden üretilir. Türkiye'nin toplumsal yapısına kırk kent ayrımına vurgu yapar. Ve her sınıf oluşumunun aynı zamanda bir emek süreci olduğu kadar aynı zamanda emek sürecinin dışındaki başka toplumsallıklarla da bağlantılı olduğunu hatırlar. Yani mesela aile sınıf yapısı içerisinde son derece önemli bir tartışmadır. Hiç yani toplumsal bir insan yani biyolojik varlığından toplumsal kimliğine geçen bir insan bütün e, sosyolojik özelliklerini bizzat kendisi kazanmaz. E, onun var olduğu e, paylaştığı diğer toplumsal ilişkiler içerisinde de e, ona doğrudan gelen örneğin bir babanın, kapitalist bir babanın işsiz bir evlada doğrudan verdiği bir aidiyat riski vardır, siz istemeseniz de. O nedenle şöyle söyleyeyim, bireyler ve yine çalışmanın sonunda sunacağım aynı zamanda aileler düzeyinde, haneler düzeyinde İstanbul'da bu çalışma yapıldı. Çalışmanın hani hep söylerler akademik dünyada motivasyon, bu yeni akademik ee, ben bunu yaptım ama bir bana sorun, motivasyonun ne diyeyim. Aslında motivasyonu e, gezi olaylarıydı. Gezi olaylarında e, basın başta olmak üzere ve hızlı akademiye, Twitter'larda biliyorsunuz e, akademik paperlar yazıldı bu ülkede. Şey sorarak, geziye katılan e, insanlara sen kimsin diye soruldu. Hemen bir toplumsal grup analizi yapıldı. Bu e, grubun bir orta sınıf e, insan tipine tekabül etti. Basının ortak basın diyorum yani aksilik yapmak istemem. Osman Bey e sonsuzdur. Ama hani biliyoruz basın ve akademiye, yüksek akademiye ortaklığı Bu işi orta sınıf olarak tarif etti. Biz de bu orta sınıf kitlesinin ne olabileceğini anlayabilmek için yani e, Gezi'ye gidip tek tek insanlar sen kimsin demekten daha da önemlisi Gezi'nin yer aldığı bu kent ne? Yani İstanbul ne ki? Gezi'de duranlar ne olsun? sorusunu İstanbul'a öğrettik. O yüzden bu sınır çalışmasını bu sefer İstanbul ölçeğinde yapmaya başladık. Bakın şöyle söyleyeyim ben Türkiye ile karşılaştırarak bu şeyleri sunacağım. Vaktimin daraldığını biliyorum. söz tutmak gibi bir çabam var. İyi, siz bana hatırlatın. Ben uzun konuşabilirim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. E, şöyle şöyle e, hocam bunu geçelim lütfen. E, burada yine yukarıdaki <gülüyor> renklerle uyumlu bu sınıfların Kırk ve Kent e, ve tabii ki işte mülkiyet sınıflarıyla emekçi sınıf katmanlarının artık şeyde Türkiye toplamında nüfusa dönüşmüş yani sayılara dönüşmüş görünümleri var. Şöyle söyleyeyim. Toplam kentli emekçi sınıfları 2010 yılındaki ki verilerin son yılı her yıl bundan çıktıkça biz bunu her yıl bu tabloyu bir tane daha gözlem ekliyoruz. 17.872.000 Bula bula kişi Türkiye'de eee kentli emekçi sınıf katmanları arasında yer çok önemli bir şeydi Çalışan nüfusun içerisinde. Hı. Bunları e, oran olarak bakarsak yani hemen hocam bir daha şey oranlar belki bize daha fazla şey verecek. E, e, yani kentli emekçi sınıflar Türkiye'de bir e, emek yani bütün çalışma hayatındaki e, kafamızdaki e, düşünsel sorun her neyse %63 nokta veriyor. Yani bu ülkenin öyküsünü anlatacaksanız, çalışma denen bir şey anlatacaksanız, Rifat Bey biraz yani açılış konuşmasında bize bir ihtiyaç aynı zamanda bir reformdan söz etti. Yani ama hani bir ihtiyaç şöyle bir şey. ihtiyaç sermayenin bir şeyidir. Çünkü sermaye kuşkurudur her zaman. Reform da ne yazık ki her zaman emekçi sınıfların ödediği bir şeydir. Çünkü reform, yani yeniden yapılandırma genellikle emek piyasalarında ve özellikle bu yapısal programlarında gerçekleştiği için reform olan genellikle emekçi sınıflardır. Yani ülkenin en yani %63'ü %64'üdür. Birey düzeyinde. Haneler düzeyinde yani emekçi sınıfların çocuklarının toplamıyla birlikte bakıldığında boylarının daha yüksek olduğunu biraz sonra göreceğiz. Bunu İstanbul'a taşıdığınızda İstanbul'da şunu görüyorsunuz. Bir sonraki saatlik hocam lütfen. 4 milyon ücretli, kentli, emekli bir sınıf katmanı var. Bu çok büyük bir katman. Ee, i̇şte 320 bir küsur şey var, kentli bir kapitalist sınıf var. Yani İstanbul'un bu refah e, toplumunun, yani Boğaz'a çıktığımızda tabii bu, bu 300.000'i Boğaz'da yaşamıyor ama bizim hani izlerken e, gördüğümüz insanların e, işte 60.000 bin kişi bile en azın, e, en e, özel grup. Ee, ama İstanbul bir emek deposu. Yine hoca çok hoş söyledi yani e, konuşmasında. Yani sermaye emek deposu diyor. Emek deposu tükendi de mi? Yani İstanbul'un emek... Hayır İstanbul giderek daha fazla emek deposu haline geliyor. Bakın şöyle söyleyeyim. Oranlara geçelim hocam. Ee, yine şeye baktığınızda son yıllara göstereyim. Bunlar hani mesela birçok şey gösteriyor ama 83.9'u İstanbul'un... Bakın, bu Türkiye ortalamasına Türkiye'de 63.7'siydi. Sermayenin kenti, yani Manuel Kastem'in dediği gibi sermaye bir yerde varsa, onun karşı sınıfı da oradadır. Ee, daha fazla emekçi sınıfı kentidir. 83.9'dur, 84'üdür. Bu, bu kentte, iktisadi faaliyet, bu metropol kentte iktisadi faaliyet gösteren e, insanlar genellikle, e, yani hiç görmediğimiz. Bunun üzerine biraz konuşacağım, ben İstanbul'a bazen Karayolu'ya geliyorum. Her geldiğimde Sultanbeyli'yi görüyorum. Sultanbeyli'yi gördüğümde de aklıma Cihan Turan'ın çalışması geliyor. Oranın ne olduğunu, yani emek sınıflarının artıyor olması demek aynı zamanda özel mekansal denetim sistemleri de girmeye başlıyor. Neolibarizm'in böyle bir yüzü de vardı. Neolibarizm sadece insanları emek sürecinde yani fabrikada ya da herhangi bir hizmetler sektöründe denetlemedi. Aynı zamanda büyük kentsel mekanlar içerisinde denetledi. Onun yapılarını kurduğu için de mesela bu kadar çok e, işçileşen bir kentin karşı politika öğretemediğini görmeye başladık. Değil mi? Yani bu son derece e, ilginç. E, bak, ama yorumlayacağız. Şimdi bir, bir sonraki slide'a geçerek hızlıca e, vaktimi e, tamamlamaya çalışacağım. Siz lütfen uyarın bana. Özellikle son beş dakikada sizin için son olan sınırın e, eşiğine. <gülüyor> Şimdi, yani İstanbul bu kentin içerisinde. Yani bu İstanbul bu ülkenin içerisinde ne? Onu da oranlarla e, e, size anlatmaya çalışıyorum. A, e, arkadaşlar en başta bütün kentli kapitalist sınıflar, bütün Türkiye'de, yani toplam Türkiye'de yüzde yirmi yedi nokta altısı, onun alt katmanları var. Yani pure kapitalist, ideal bir kapitalist. yani bir ideal kapitalist nedir? Ee, işte yanında en az mesela bir on beş yirmi kişi çalışacak, orta, küçük işletme. E, Türkiye'nin işletme sosyolojisine göre bu sınırlar değişebilir ama işte kendisi hiç çalışmayacak. tamamiyle işte emek sürecinin dışında olacak, yani bir iş bölümü içerisinde e, ücretli emeği aynı zamanda e, kendi e, varlığıyla ya da sermayesiyle yani servetiyle e, <gülüyor> faaliyete dönüştürecek. Kim? Zongbardın şey işte bu burcuvası yani o burjuva e, işte yüzde 35.7. E, Türkiye'nin yüzde 35.7'si bu kentte yaşıyor. Emekçi sınıflara bakın. Bu kırmızıları özellikle şey yaptım. Hani e, çizdim. Emekçi sınıfların yüzde nokta Pardon. %29.9'u, %30'u da yine bu kent. Türkiye'de ben işleyim diye bilen herhangi bir kişi, yani randomını seçerseniz, tesadüfen seçerseniz %30 oranında İstanbul'u döndürüyor. E diğer katmanlar var. Bunları sizler de istediğiniz şekilde paylaşın, verebilirim işte. Eğer mesela emekçi dedim, bu bir biraz sonra anlatacağım bir kent ideal emekçi tipi. E, hocanın çalışmasında olduğu gibi. E, Devleti hala'nın bilgisinde yani hani iş gücü verilerinde bütün emek katmanlarını aynıntı yere türetmek pek kolay değil. O nedenle biz şunu yaptık, nitelikli dediğiniz yani vasıfıyla aynı zamanda iş arasında bağlantı kuran emekçilerle, ücretli emekçilerle hiçbir niteliği olmayan grupları öncelikle ayrıştırdık. Ortalıkta bir ana kitle kaldı. Biz buna kendi ortalama ideal bir bu Weber'ci bir kavram aslında. Weber'ci bir kavramı cesaretle kullandım. Şimdi tekrar hocam, ediyorum, size çok teşekkür ediyorum. Bu şimdi karşılaştırmalar Türkiye ve Eşe arasında karşılaştırmaları gösteriyor. Bakayım işte hangi sektörlere dağılıyor Türkiye'de emekçi sınıflar? Toplam değil artık emekçi sınıfları katmanı aldık. İşte yani tarım, sanayi, inşaat hizmetler yine yıllar arasında 2009'da 2011 arasında bu işi tamamlayabildik. Ee, şunu görüyorsunuz yani e, hizmetler Türkiye ortalamasını 61.5 ee, e, şeyde emekçi sınıfları yani burada kapitalist de küçük mucivalerden söz etmiyorum, ücretli emekçilerden söz ediyorum, İstanbul'da %58 Türkiye ortalamasının altında gibi gözüküyor, ısrarla bu çıkıyor nedeni şu, çünkü İstanbul'da bu hizmetler kesimi aynı zamanda kamu çalışanların da için yani, kamu hizmetlisi denen gruplar ee, özellikle e, Tarşa'da metropoldan daha fazla. İstanbul'da ücretlerinin biraz sonra göreceğiz yüzde 99'u neredeyse özel sektör çalışanlar. Çok demek ki aslında bu kalan hakikaten sermaye terk edilmiş. Yani öyle bir devlet yani, e, e, e, yani biz iktisatla bir şey anlatırız. Devlet ve sermaye ikilemi içerisinde bir kapitalist toplumsal örgütlenmeyi anlatırız. Ankara ile ben bu çalışmaları Ankara ve İzmir için de yaptım. Fikret Başka'yı hocamız için de yeni bir kitap edit edildi. Ben yani onun içerisinde şey, çalışmamız sonuçlarını isteyen yani arkadaşlar okuyabilir rahatlıkla yazdım. Ee, İstanbul, İstanbul, Ankara'dan daha fazla, Ankara'da bir kamu çalışanları var. Ee, yani bakın, özel sektör, e, Meslek arkadaşlarımıza da, orası mesela daha fazla özel sektör e, üniversitesi filan, biz hala bir kamu dünyasında iyi kötü duruyoruz. O nedenle hizmet sektörü, yani kamu payının azlığından dolayı. Özel sektör karşılaştırdığınızda buna radikal olarak İstanbul'un hizmetler sektöründeki paydanın arttığını görüyorsunuz. Ama genel fikrimiz olsun diye söylüyorum. Bakın zaten şurada e, bir soru bir şey. Aa, çok e, bu, bu böyle çıkmış zaten. Özel sektör emekçilerin toplam emekçiler içerisindeki oranı 90 noktaydı İstanbul'da. Ondan sonra işte yine e, hangi sektörlere e, özel? Şunu görüyorsunuz. 86 80 kırmızıları bakın o ortalama kentli emekçi. demin anlatmaya çalıştım bu ideal hani kalan yani ne niteliksiz ne nitelikli bir ortalama tip bu tipin ayrışmasının sonuçlarını size vereyim onun grafiğini çizemedim bugün sabah ben hocamıza benzer bir katastrofi. <gülüyor> memeci memeci <meneminde> yaşadım. memeci memeci memeci memeci memeci memeci memeci memeci Bakın sanayide ortalama emek gücünün yüzde altmış biri niteliksiz aslında. Yani hocanın mavi yakınlar diye anlattı. Ne iş olursa yaparım türünde. Yani aşırı bir vasıf ya da anlaşmaya monte olmuyor. İnşaatta yüzde altmış sekiz, hizmetlerde yüzde el. Şeyi bakıyorsunuz. Ben bunu topluyorum size bu verileri e, hem tartışmanız hem de e, tabii ki kendi içerisinde yorumlamanız için istedik. Evet ist verelim. <gülüyor> Şöyle bir şey çıkıyor, yani 20 yılın ölküsü içerisinde, bu kent daha fazla emekçi sınıfların kenti oluyor. Daha fazla aslında sanayiden uzaklaşarak tabii ki izin etler kesimine e, dönen bir emekçi sınıf katmanının e, yoğunlaştığı kent oluyor. Bu nedenle daha fazla enformel çalışmaların belirgin hale geldi. Daha fazla tam zamanlıydı yarı zamanda. Hani Gezi'de diyorlardı ya, işten çıktım geldim filan. Yani, e, ne bileyim e, alışveriş merkezlerinde çalışan o genç insanların üniversite kutuması olup kendi mesleğinden uzaklaşmış e, işte e, neoliberalizmin esneklikle ödüllendirdiği kitlelerin kenti oluyor bunlar e, bazı mekanlarda e, zorunlu ikametlerle sınırlanıyor çünkü çok düşük ücretlerle çalışıyor. Ücretler kesimini sorarsanız şeyde e, tartışırım yani daha fazla marjinalleşiyor ama bu e, o, bu onun e, tabii ki bir emekçi sınıf kenti, yani büyüyen bir emekçi sınıf kitlesinin kenti olduğu gerçeğini de e, değiştirmiyor. Her şey, Yani 20 yıl dönüşüyor, değişiyor. İçerik e, değişiyor belki ama yapı, yapı e, bu bunun daha fazla bir e, kapitalist metropol kent olduğunu, yani mega dünyanın e, kendi gerçekliğine dönüştüğünü söylüyor. Son slide o zaman gösterip bir yorumlanacağım. Hani dedim ya, e, Yine Gitti mi? Oo oh, oh, son sınıf da neyse peki bu <gülüyor> bunu şöyle söyleyeyim burada duruyor benimki de. <gülüyor> Siz pozcu var sonuçlarınızı yaptınız hocam yani yok iyi ha yok bu tamam mükemmelsiniz yani yani sizi kutluyorum. bu haneler düzeyinde haneler düzeyinde yüzde otuz beş Türkiye'de emekçi sınıf haneleri bakın birliktelik haneli geçti İstanbul'a bakıyorsunuz yüzde kırk sekiz. Yani İstanbul'daki, yine kapıyı kimi çalarsanız çalın, bu ailenin yüzde 48'i bir kere altında da diğer katmanlar var şey. Çünkü emeksi sınıfların, e, hanelerin yoğunlukları çok fazla. Yani e, Burjuvazi ve tabii ki her e, Burjuvazi aynı zamanda bir mikro aile kavramı üzerine kurulur. Ama e, bu emeksi sınıflar aynı zamanda kolektif hayatın zorunlu parçalarıdır. Aile içinde büyümeye başlarsınız. Çok sosyolojisi çok ilginç bir şey. Yani 2-3 kişilik ailelerden emekçi sınıf katmanlarına gittiğinizde e, yani çok 16-17 kişilik örneklerin e, bir ses, e, şeyinde olduğunu söyleyeyim size ama ortalamasının 6 olduğunu, 5 buçuk yani 5 e, küsürler civarında olduğunu ortalama e, bakıldığında 5 ile 6 arasında bir e, kişi yoğunluğunu e, taşıdıklarını e, bu nedenle de yani e, e, hani e, içeriğinin e, bu iki toplumsal grup arasında farklı olduğunu söyleyerek e, konuşmamı kapatayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, son konuşmacımız Üstad Osman Ulagay. Ee, Osman Bey hem ekonomist kimliğiyle hem gazeteci kimliğiyle topluma, ekonomiye dışarıdan bakan, içeriden analiz yapabilen yazılarından bunu bizi izliyoruz zaten. Eee Robert College Kolej Okul Ekonomi Bölümü mezunu. İngiltere'de Manchester Üniversitesi Siyasal Bilimler alanında master yaptı. Özel sektörde çeşitli görevlerde bulundu. Sonra gazetecilik hayatı. Cumhuriyet Gazetesi'nde part-time başladı gazeteciliği 81 yılından itibaren. Aynı gazetede ekonomi editörü gönüllü olarak sürdürdü. 92 yılında ekonomi yazarı olarak Sabah, daha sonra 93'te Milliyet Gazetesi. 2010 yılında da kendisiyle Milliyet'te, Milliyet'ten ayrılarak Mülayim ee, gazetesinde yazma başladı. Sen ulan böyle Teşekkürler Sayın başkan. <gülüyor> ben de önce İktisat Fakültesi mezunlar cemiyetine teşekkür ederek başlıyorum. Gerçekten böyle bir organizasyonu e, 38. <gülüyor> yılına eriştirmek e, kayda değer bir başarı. E, tabii benim hani bir e, kademli e, katılımcı olarak burada bulunmam e, beni ister istemez belirleriye götürüyor. Belki de ilk katıldığım yıllarda henüz tek haneli rakamlar da anılıyorduk. Sat, korkunç, hatırlamıyorum tamam mı? Olabilir yani. E, şimdi efendim insanlar hani bir kere Türkiye'de ya İstanbul'da yaşamanın tabii e, getirdiği bir zorunluluk bu. Aynı zamanda belki e, yaşta da e, geliştirdiğiniz bir yetenek İster istemez hani stresleri stressleri bilinize etme yöntemleri keşfediyorsunuz. E, bunlardan bir tanesi de çok gerektirmiyorsa teknoloji kullanmayın konuşurken. <gülüyor> e, dolayısıyla benim hani e, rakamsal e, fazla bir şey göstermeyeceğim. Onun için kendimi bu stresten arındırdım. E, bunun bir aşaması daha var. Bana ilk defa bu e, bu, bu toplantıya katılmam önerildiğinde de ilk eğilimim gene stresi minimize etmek için reddetmekte doğrusu yani ilk fakat sonra konuyu sordum ee, konunun içinde büyüme ve bölüşüm e, sözcükleri geçince galiba kendimi alamadım ve e, karşınızdayım bunun nedeni de şu ben e, yas aktif olarak 2010 yılında bıraktım ve e, bunu belki herkes bilmez ama e, Sayın Başbakan'ın e, henüz herkesin çok bilmediği bir e, şekilde celallenmeye ilk başladığı dönemlerdeydi. E, ve gazete e, köşe yazarlarını, gazete patronlarını şikayet etmişti. O bir vesile oldu ve ben bu köşe yazarlarını bıraktım. Fakat benim e, Asya krizi bugün değinildi yani Sayın İsa olduğu değinildi galiba. E, 97'lerden itibaren Dünya ekonomisinde olan bitene çok odaklandım ve hani orada olan biteni izlemek adeta bir hobi haline geldi. Onun için hani birer de yazı yazmasam da o izlemeyi bütün imkanlarımla sürdürmeye devam ettim. Bunun sonucunda bugün gelinen noktanın bölüşüm sorununun küresel gündeme oturması açısından çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum son zamanlarda. E, izlediklerimle gördüklerimle e, ve ortaya çıkan sonuçlarla o bakımdan da hani sadece bu konuda e, belki birkaç şey söyleyerek e, zamanımı kullanabilirim diye düşündüm. Şimdi e, tarihsel süreçte baktığımız zaman e, bazı sorunlar o tarihsel konjontrü içinde dönem dönem geri plana itilebiliyor, unutulabiliyor ya unutturulabiliyor ama eninde sonunda eğer o gerçekten e, can alıcı bir sorunsa o bir şekilde kendini tekrar dayatıyor e, ve gündemin ön sırasına çıkabiliyor. Şimdi bölüşüm e, sorunu sanıyorum e, böyle bir sorun haline geldi. Yani bunu özellikle son dönemde son bir 2 yılda belki son bir yılda artan şekilde görmeye başladık. Bunun değişik unsurları var. Bir tanesi tabii ki bu eşitsizliğin vahşi ve çarpıcı bir hal alması bir günümüzün iletişim olanaklarıyla da herkesin bunu görmesi, yaşaması yani bunu hissetmesi. Eskiden belki büyük gelir uçurumlarını bu kadar çok aynı anda bütün dünyada herkes biliyordu ama bugün bu böyle. İkinci ve belki çok daha önemli bir boyutu bu eşitsizliğin temelinde yatan finans kesiminin çok öne çıktığı bir dünyada bu kesimin çok büyük bir iflas tablosuyla bir küresel kriz yaratmış olması. Yani Bir anda küresel krizden önce de finans kesiminde bu aşırılık vardı, korkunç, primler al, hak edilmemiş, primler alınıyordu, birçok yolsuzluklar, düzensizlikler vardı ama herkes bunu bir şekilde ee, kriz çıkmadıkça e, hoş görüyordu ama kriz çıktıktan sonra ve hele bu kriz aslında tamamen bir özel sektör özel finans krizi olduğu halde bu kriz to toplumsallaştırılıp bütün bu özel borçlar kamu borcu haline getirildikten sonra bu tepki çok daha büyüdü. Çünkü oradaki kendi dünyanın en parlak çocukları diye e, anılan e, bankacıların çıkardığı bir krizin bedelini geniş kesime üretme çabası bu tepkiyi çok büyük şekilde tırmandırdı. Bunun boyutlarını bir şekilde hatırlatmak için geçenlerde Financial Times gazetesinde bir akram yayınlandı. Bu finans kuruluşlarının krize girme ortamında ve sonrasında Yaptıkları usulsüzlükler nedeniyle yalnızca Amerika'da ödemeyi kabul ettikleri tazminatın miktarı 100 milyar doları geçti. Ya yani adamlar yüz milyar dolar evet biz kaldık çıktık yanlış yaptık devleti dolandırdık Libor'la oynadık bütün bunları siyene çekiyorlar ve yüz milyar doların üstünde bir şey ödemeyi kabul ediyorlar ve hala da küresel e, en ayrıcalıklı kesim hangisi diye baktığınız zaman hala da bu finans kesimini görüyorsunuz. Yani çok büyük bir hakikaten adalet duygularını e, zedeleyen bir bir e, ortam söz konusu. Ama bunun, uzun, uzun, bunun uzantısında bir başka faktör daha çok belirgin bir çekim şekilde ortaya çıktı. Ve sanıyorum e, bölüşüm sorununun şu anda bu kadar güncelleşmesinde de bu faktör ...rol oynamaya başlandı, başladı. Görüldü ki... ...bu bölüşüm... ...yapısı... ...artık küresel büyümeyi... ...engelleyici bir unsur haline geldi. Yani bütün bu... ...adaletsizliği, sosyal boyutlarını... ...falan bir kenara bırakalım. Küresel büyümeyi... ...engelleyen, sınırlayan... ...bir ilişkinin ortaya çıkması... ...olayın rengini değiştirdi. Şimdi bunun sonucunda... Gündeme gelen bazı e, çarpıcı gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi çok yeni bir sonuçları çok yeni ortaya çıkan bir gelişme. E, neoliberal politikaların kalesi olarak gördüğümüz uluslararası para fonu IMF e, bölüşüm sorununu gündeminin baş maddesi haline getirdi. Ve mart ayı ortalarında bölüşümle e, mücadelede mali politikalar nasıl uygulanabilir konulu evet. bir, bir policy paper, yani e, sadece bir, bir staff raporu değil, bir politika e, dokümanı yayınladı. O yani vakitte geç oldu, onun ayrıntılarına girmeyi ama o politika önerileri içerisinde e, vergi politikasının eşitsizliği düşürmek için nasıl kullanılabileceği, bunun gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde nasıl farklılaşacağı konusunda önemli ayrıntılar var. Ayrıca kamu harcamalarının eşitsizliği azaltmak için nasıl kullanılabileceği ve e, kamu müdahaleleri yoluyla, kamu politikaları yoluyla eşitsizliği azaltarak büyümenin öndeki engelleri nasıl kaldırılabileceği konusunda önemli bir açıklamalar yapıldı. Bunun yanı sıra yine IMF bünyesinde son 1 yıl içerisinde yapılan çeşitli araştırmalar var. Yani bölüşümle büyüme arasındaki ilişkiyi deneyen değişik araştırmalar var. Dolayısıyla bu IMF'nin gündeminde çok öne çıkan konulardan bir tanesi oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım. Orada Obama ekibi bu konuda önlemler almak için ciddi bir çaba harcıyor. Fakat Amerika tabii bu bölüşüm sorunundaki e, zıtlaşmanın en e, keskin olduğu ülke. Yani Obama'nın karşısındaki cumhuriyetçiler ise e, herhangi bir vergi artışının lafını bile duymak istemeyen, tersine neredeyse bütün vergileri kaldırsak asıl o zaman hızlı büyürüz görüşünü hala savunan bir kesim Dolayısıyla Obama e, ciddi engellerle karşı karşıya Fakat belki izlemişsinizdir. Bir asgari ücret e, politikasını e, ekonomi politikasının temel unsurlarından biri haline gelmek için yoğun çaba harcıyor. Aynı şekilde Almanya'da yeni kurulan hükümetin programında da asgari ücretin e, yükseltilmesi ve genelleştirilmesi e, konusunda e, önlemler var. Şimdi bu PIB'e adımlar, bütün bunlar aslında daha başta söylediğim gibi ölüşüm sorununun, küresel kapitalizmin gündeminde öne çıkan bir sorun haline geldiğini gösteriyor. Şimdi bunların sonucunda da belki hani burada bir tesadüf unsuru da olabilir ama Sayın Necip Çakır'ın değindi, bu Thomas Piketty'nin, bir Fransız ekonomist Thomas Piketty'nin yeni çıkan kitabı var. Bu kitabın adı da eliniz bir şekilde 21. yüzyılda Kapital. Yani Das Kapital'in 21. yüzyıl e, versiyonu isterseniz öyle algılayın. Öyle bir e, iddiası yok benim görebildiğim kadar. Bu kitabın kendisini çok yeni e, edinebildim. E, şöyle biraz başlangıcına sonucuna baktım ama kitap hakkında çıkan e, değişik e, yazıları okudum. Gerçekten de ee, çok ciddi ekonomistlerin e, mutlaka ekonomalı ve çağ açan bir kitap diye niteledikleri bir kitap. Şimdi e, olay bütünüyle şöyle de ilginç. Bu Piquet 71 doğumlu bir Fransız iktisatçı. Oldukça genç bir iktisatçı. Annesi ve babası 68 kuşağının aktif eğlencelerinden. E, ve kendisi çok parlak bir akademist olarak akademisyen olarak 22 yaşında e, doktorasını veriyor Fransa'da ve Amerikan üniversiteleri bunun üzerine MIT'ye gitmeyi kabul ediyor. Orada iki sene kalıyor. Fakat orada gördüğü şey, e, yani bu adamlar tarihi, gerçekleri, toplumsal koşulları bir kenara bırakmışlar. Yani Amerika'daki kısatçıların birçoğu için söylüyor herhalde bunu. Çok e, teknik, matematik modellerle uğraşıyorlar. Kendi soyut dünyalarında kaybolmuşlar diye... Fransa'ya geri dönüyor ve e, Fransa'daki gelir eşitsizliğin kökenleri diye bir çalışma yapıyor ama bir yandan da hiçbir bir ekip e, ekiple birlikte son 200 yani 1900'lerin başından itibaren e, bütün ülkeleri kapsayan çok geniş kapsamlı bir bir e, gelir bölüşümü ve servet araştırması yapıyor. Şimdi onun e, vardığı sonuçlarla isterseniz. E, Bitireyim konuşmama. Onun yaptığı çok kapsamlı ve çok hani ampirik verilerle dolu araştırmalar sonucunda vardığı nokta şu. Yani bu büyüme ile bölüşüm arasındaki ikilemi çözmek istiyorsak bugün gerçekçi olarak yapılabilecek tek bir şey kalmıştır. O da müterakki eski deyimde bunun yeni deyiminin bilmiyorum doğrusu müterakip bir servet vergisi öneriyorum müterakip bir servet vergisi artan oranlı artan oranlı bir servet vergisi yani daha e, yüksek serveti olanlara daha daha fazla bir servet vergisi ve bu düzeltme yapılmadan yani servetlerdeki bu düzeltme yapılmadan da bölüşümdeki dengesizliğin hiçbir şekilde çözülemeyeceğini kanıtlamaya çalışıyor şeyindeki temel argümanda, yani kitapta kullandığı temel argümanda sermayenin getiri oranı, ki bunu tarihsel verilerle e, kanıtlıyor, sermayenin getiri oranı, ekonominin büyüme oranının üstündeyse bu kesin olarak gelir dağılımını bozuyor. Ve gelir dağılımı bozuldukça da bu kendini besleyen bir süreç haline geliyor. Onun için bunu bir noktada kesip bakmak lazım. Ama burada tabii ki hemen akla gelen soru şu bu gerçekçi bir öneri olabilir mi? Yoksa bir ütopik hevesten ibaret mi? Bence konunun en kritik noktası bu. yani Bunun arkasına geçecek ve bu öneriyi destekleyecek bir siyasi baskı siyasi baskı grubunu yaratabilir miyiz? Tabi o zaman da gene gelir bölüşümüyle de çok yakından ilgili olan çok başka sorunları da devreye sokmak gerekiyor. Yani bunun içerisinde tabii küreselleşme ve teknolojideki büyük gelişme, teknolojideki gelişmenin gelir bölüşümünü bozucu etkileri ve bunun geleceğe doğru uzantıları, bütün bunları bütün halinde düşünmek gerekiyor. Ama bu kitabın bu şekilde ki ben şeyi yani gidip de sadece bilmem marjinal sol partilerin ...yayınlarını izlemiyorum. Yani ben Financial Times'i izliyorum, Wall Street Journal'ı izliyorum, New York Times'i izliyorum, bir sürü dergi iz, izliyorum falan. Yani aslında küresel sermayenin nabzını tutan yayın organlarını izliyorum. Bu çalışmanın o organlarda müthiş ilgi görmesi ve e, tanıtılması işte son 10 yılın en büyük kitabı dermesi falan bence çok önemli bir gösterge. Acaba diyorum e, yeni bir döneme gire, giriliyor mu bu bakımdan? Ee, bu umutla da e, konuşmuyoruz. Tamamlandı. Teşekkür ederim. Efendim, sen, Sayın Ulagay, biz de teşekkür ediyoruz. Böylece 5 konuşmacımızın sunumları tamamlandı. Şimdi e, sizin sorularınıza değerlendirmelerinize sıra geldi. Sizlere söz vereceğiz. Elbette saat 5 oldu. Onun farkındayız. E, ancak Konuşmacılarımız yine sorularını konuşma sırasına göre alacaklar. Hem de Necip hocanın bir maruzatı var, o erken çıkmak istiyor. Bir veya iki soru alıp ona izin vereceğiz. Çünkü yetişmesi gereken bir durum var. Ama Necip hocanın gerçi grafiklerinin sunamadığı bir konuşması oldu ve orada küreselleşmeyle birlikte dünyadaki, dünyanın e, en önemli ülkelerinden birisi olarak ABD'nin e, gelir dağılımının nasıl bozulduğunu da anlattığını söyleyelim. Eğer ona soru hazırladıysanız hemen e, alalım. Ben bir cümle Osman Bey'in söylediklerine ekleyebilirim belki. Yani Piketty hakkında biraz daha bilgi vermek için. Piketty'nin bir web sayfası var. <gülüyor> Ve bu web sayfasında Piketty'nin bahsettiği şeylerin çoğunu bulabilirsiniz. Rahatlık. Çok, o çok konuşulacak bir yanımızdaki dönem çok konuşulacak bir adam olacak kesin evet Necip Hoca'ya soru mikrofonu çok teşekkür ederim aydınlandık, ben mühendis kökenli adınızı da söylerseniz Murat Sezer efendim. Murat Sezer buyurun evet. ee, bunlar epeyce yıllar önce 8-10 yıl olmuştur, okuduğun bir kaynakta dünyanın en zengin 2.25 kişisinin yıllık geliri, dünyanın en patir 3 milyar kişisinin kişinin yıllık e, gelirlerini toplamaktadır diye bir kaynaktan rastlamıştım. Bu acaba zaman için daha da küpülecek mi bilmiyorum. 85'e yani, indi. E, 85'e indi. Evet. 385'e indi yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İki katlı bir otobüs dolusu adam <gülüyor> <gülüyor> ve dünyanın ger yarısı. <gülüyor> evet, maalesef daha <gülüyor> ...fazla bozulduğunu söyleyebiliriz bu arkadaşım. Bir arkadaşlar var şurada oturtalım. Değerli sunuşunuz çok teşekkür ederim. Ne bir şey? <gülüyor> ben, ben, aklınıza sığınarak ben <gülüyor> sunuşun dışında bir şey koymak Sizin bilgi için aslında kısa bir cevap benim için yeterli olur. Yok. Çok da e, yormak istemiyorum sizi. Poinke'nin bu arada Friedman'ın yöntemi için de geçtirebilir, söyleyebilir miyiz? Yani point K. Waller sayısı maalesef sizin yazılarınızda da bahsettiğiniz. E, bu varsayımlar meselesi, soruşla kek bilir şeklinde. Bu Friedman'ın yöntemi için de geçerli olamıyor. Bütün insanın kuruması geçerli olur aslında. Yani puan karenin orada... Almak 3... için cevap bu galiba. mi? Almak için de güzel. Başka, teşekkür ederim. Yani puan karenin üç paragraflı kurmak bir yazısı, mektubu o. Ama her bir paragraf bütün ikisat tarihin değiştirecek deriktir ama ikisatların anlamaması seni falan sürüyor. Hala anlamıyor muştuğuna kadar dalmış. Söylenen şeylerden bir tanesi yani e, merak içinde bırak bir merkezi e, ama en çarpıcı olan belki öyle eğer başlangıçtaki varsayımınız yanlışsa bütün modeliniz yanlış. Olur. Evet, Necip Hoca'ya başka soru yoksa onu uğurlayalım. Evet. Hocam, sizin uğurluyoruz. Sağlığınız, karamız. Hocaya teşekkür ederim. Şimdi kalan hocalarınıza soru. Buyurun. Efendim, bir sorum var. Kim cevap vereceğini bilmiyorum. Bir ulusun mutluluğu tam istikrar adil gelir dağılımı ve sürekli gelişme ile ölçülüyor. Partiler, biz sizi daha mutlu edeceğiz diye hükümete talip oluyorlar. Seçimi kazanan partinin kurduğu hükümet esasında istihdam bölümünde yani istihdam sorumunu çökmekle mükemmel değil midir? Bu soru. Çünkü her ülkede en güçlü örgüt devlettir bana göre. Çünkü çalışan çalışmayan, kazanan kazanmayan herkes buraya Türkiye'de net yarısı Türkiye devletinin bücresidir. Benim dikkatim İkinci soru, 2001 yılındaki krizi kökende yatan Türkiye'deki paraya döviz darbesini birdenbire dolar kuru fırlayınca 400 bin iş yeri kapandı. 2 milyon kişi çalışıp her sistem. Şimdi merak ettiğim soru şu, döviz konularını kim ayarlıyor? konumuz olmadığım için sorularım ağzımda. Evet mühendiske kendim dediğim gibi. <gülüyor> Iıı üçüncü soru Türkiye'de tam istihdam ulaşmak için. Çünkü iş iş gücüne katılım oranı yarı yarıya yani ikiye katlayabiliriz. Eee kayıt kayıt çalışanların toplam sayısı yirmi beş yirmi altını veriliyor. Ama biz 45 kırk milyon kişi çalışabiliriz. Bunun ön şartı proje. Proje ve üretken proje ver yani köprü, yol bilmem havaların gibi onları kastetmiyorum. Ben metodolojisi olduğuma göre örneğin Türkiye 13 milyar ton kesin rezerv olarak tespit edilen e, yiğit kömür rezervine sahip. Ama Türkiye 3-3.5 milyar dolarlık kömür eder, 5-6 milyar dolarlık bakır ve alüminyum eder, 10 milyar dolarlık bir maklum açıdan açık verir demir çelik sektörü. Demir çelik sektörünün döviz birantresine baktığınız zaman Türkiye'de çok büyük bir faaliyet vardır, üretim vardır ama 10 milyar dolar mertemizde negatif görür. Şimdi 180-250 milyar dolarları bulan ithalatı yapısına baktığınız zaman para ekranınızı yaklaştığınızda bazı olayların çözüm var size göre. Şimdi sorum şu ben 500 megabatlık bir kömür santrını kursam bunun için parayı kontrolü bir şekilde Merkez Bankası'nda basıp kontrolü bir şekilde istikaka gerçekleşmeye göre e, parayı yavaş yavaş piyasaya sürsen. Neticede ortaya çıkacak yeni bir elektrik santrallığı için basılan para e, evlat soru körüklenme, Türk Karşılık bu karşılıksız. Bu diğer sorumlu. 3 sorun tamam. Şimdi 4 soru emisyon. Toplam emisyon taşımayı her ülkede neye bağlı? Yani mesela bir ülkenin dairsa milli hasılası nefse, onun sabit bir kat sayısındadır. Öyleyse iki ülkelerde benzer bir katı var ee, Son sorun. Biz erken gübürtlüğüne girdik, çok yetenekli iki saat başbakanımız sayesinde. Gübürtlüğüne girdik. Bu nefesinde geçti. Şimdi gübürtlüğüne girmemizden Türkiye kazandı mı? Kazanmadı. Ben en azından vatandaşlarının kazanmadığını düşünüyorum. Çünkü gübürt vergileri yok olunca vatandaşlara dolar vericiler bildirildi. Alıyoruz benzinide üçte ikisini vergi olarak yöntem seve seve görüyoruz. Teşekkür ederim. Bu soru birbirinde e, bu bir tarafa karlı bir zararlı bir böyle bir çalışma yapıldı mı? İlk sağlık merak ediyorum. Benim geçen sene sorduğum iki soru var. Cevap çıkandı onları sayın Adıyaman'a sormayı istiyorum. Son soruyu Dünya Bankası bugün açıklamış cevap olarak ee, ben de bakamadım henüz ama bakacağız. Neyse önce istihdam. Herhalde ne, Ahmet Keser olacak buraya. Ben ya meraklanacak. Bir yorum da ben her şey dinledim. <gülüyor> birin sorusu şöyle sordu lan. Sarıcı. Üstlere ben. Hadi kimefler? Eee artırmak insanların toplumu mutlu etmekle bir görev değil mi? Niye istihdamı artırmaz hükümetler? Ne demek hükümet böyle değil mi? Ya söyleyin. Bu bir, yani güzel bir soru birçok içinde tılsım taşıyor tabii ama ben katılırım hani mesela yani neden bu kötü dünya Burjuvasinin iş diye tarif ettiği toplumsal örgütlenme. Yani her şeyin aslında bu genel dünyadır. yani bir anlattığımız işte sonuçta bir burjuva toplumsal oluşum bu. Bu toplumsal oluşumun en önemli par parçası iştir. Bu feodal toplum değil. Antik toplum değil, yani kapitalizm e aslında Burjuvazi'nin iş özgürlükleri üzerine kendisini tarihsel sahneye taşıdığı, özgürlüklerini bunun üzerinden geliştirdiği e, ve tabii de ins insanlara da yani emekçi sınıflara da iş vaadinde bulunduğu bir toplumsal örgütlenmedir. Özünde, teorik e, ve tarihsel e, arka planında. E şimdi o zaman arkadaşımızın sorusu haklıdır. Eğer bir devlet aynı zamanda burada yaşayan vatandaşlar toplumunu işsiz bırakıyorsa... ...yani tamamıyla sermayenin mantıksal dünyasına terk ediyorsa... ...kar yok, iş yok filan diyorsa... E bu, ...bu ama yani aynı zamanda cevabını da içeren bir soru. Demek ki bu devletin e, yani içeriksel, biçimsel örgütlenmesinde bir şey var. kapitalist devlet formunda bir problem var. Siyasaldır çünkü işin kendisi aynı zamanda. Geldiğimiz eşik de zaten sıradan bir kriz değildir yani kapitalizmin için... İnsanlık krizi uygarlık krizine doğru taşınmıştır bu. O yüzden haklısınız yani ama e, yani böyle bir ahlaki soruya ahlakla yanıt verilmesi yani, evet ya tam istihdam devletler yapmalı filan e, ben, ben onu yapamam. Ben sadece niyet olarak sizin yanınızda e, olmak isterim. Bunun dışında e, sorunuzun aynı zamanda ülkedeki ve dünyadaki devlet formlarına ilişkin bir tespit olduğunu da hatırlatmak isterim. Teşekkür hocam. Başka katkı Evet, bir dakika, daha yanıttan yanıtlanması gelen dört soru var. <gülüyor> <gülüyor> Kısaca ikinci soru, bu kurları kim ayarlıyor? <gülüyor <gülüyor> Osman Hocam buyurun. Denemedi bunu. <gülüyor> ee... Şimdi, bunun en... Cevabı dönemden döneme değişir tabi. İzlediğiniz kur rejimine göre değişir. Şimdi 2001 krizi öncesinde Türkiye bir düdümlü kur politikası izliyordu. Yani Merkez Bankası'nın korumak istediği bir kur aralığı vardı. Ve bu da IMF'nin de onayladığı bir program çerçevesindeydi. Bu tür politikalar izlediğiniz zaman eğer o kur düzeyini sizin tutturamayacağınız konusunda e, uluslararası piyasalarda yaygın bir kanaat oluşursa bu bir anda krize çok büyük krizi ve çok büyük devaluasyonlara dönüşebiliyordu. Türkiye bunu 94'te yaşadı, daha önce de yaşadı. E, buna e, benzer bir olay yaşandı ve meşhur hani hep bilmem o toplantıda anayasa kitapçığı atıldı kriz falan şeklinde anlatılan bir olay ama tabi oradaki müthiş bir birikim vardı. Yani bu geriden gelen bir birikim de onun sonucunda o şey çöktü ve muazzam bir sermaye kaçışı yaşanmış. İşte faizler %700'lere çıktı hala bundan bahsediliyor. Ve o dediğiniz olay yaşandı ama kur değiştirdiğiniz zaman yani kuru gerçekten dalgalanan piyasalara bıraktığınız zaman da Hani kur kim ayarlıyor sorusunu, belki şu son 15-20 gündeki yaşananlara bakarak da cevap verebilirsiniz. Türk Lirası biliyorsunuz 2.30 e, doların değeri 2.30 TL'de çıkmıştı. Bugün 2.10 yani. civarında, şimdi bunu kim kim ayarladı, e, seçimi birileri ayarladı ne oldu bilmiyorum <gülüyor> ama yani bunun cevabı böyle basit hani şu AX ya da Z ayarladı şeklinde değil. Bu oyunun içine girdiğiniz zaman ve finansal mi getirdiğiniz zaman o paraya hükmedenler e, rin kafasındaki algı bunu belirliyor. Bizim Merkez Bankası değil mi olacak? Merkez Bankamız değil mi? Yani Merkez Bankası işte mesela faizi müdahale ederek bunun üzerinde bir etki yapabilir ama kendisi belirleyemez zaten. Yani Merkez Bankası'nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir kur hedefi olmadığını şey açıklıyor. Merkez Bankası Başkanı sadece bu volatilite yani dalga boylarının küçülmesini istiyor. Giderse yukarı doğru karışmam diyor. Ama çok hızlı giderse karışırım diyor. Yani faizleri yükselterek. Eee 3. soru neydi pardon? Ha, emisyon hacmi. Yani şimdi. Aslında sorunun cevabın içinde biraz vardı ama şunu söyleyelim, emisyon hacmi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, diğer merkez bankalarının e, görevler arasında piyasaya para sürmek, para çıkarmak vardır. Biz o basic, o parasal arz büyüklüğüne emisyonluyoruz, yani dolaşımdaki para. Buna bankalardaki, bankacılık sistemindeki kısa vadeli mevduat da eklersek, buna... M1 büyüklüğü diyoruz. Ama siz iksatçı olmadığınız için <gülüyor> biz size bunları. <gülüyor> 52, <toplandığı> kast <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hem iksatçı değilim diyorsunuz, hem M1 m biliyorsunuz bakıyorum. <gülüyor> Şimdi üçüncü soru dönüş soru. Gümrük Birliği zararımıza mı, yararımıza mı? E, gümrük Birliği konusunda e, işte 95'te imzalanan, 96'ta başlayan Gümrük Birliği aslında iki e, asimetrik tarafın e, gümrük birliğine gitmesiydi sanayi ürünleri bazında. Türkiye'nin buradan zarar göreceği kısa vadede belliydi. Biz de zamanında, ben de halen bulunduğum fakültede, başta, e, Erol Manisa Hocamız başta olmak üzere, ...bildiriler yayınlara karşı çıktık açıkçası. Anti Gümrük Birliği, lobisi falan dediler hatta. Şimdi bugün geldiğimiz noktada yararımıza mı oldu, dövülerek adam mı olduk bilmiyorum ama... ...bir takım çalışmalar, veriler yayınlanmış bugün Dünya Bankası tarafından, ben de ona bakacağım. Yararımıza mı oldu, zararımıza mı oldu? baktığınız tarafa göre değişiyor. İktisatçılar elinde veri olmadan kolay kolay konuşmazlar. Ben de elimde hemen hazır bir veri yok ona dayanarak bir şey söyleyemem ama katıslardan söylemek isteyen varsa, görünük birliği konusunda yarar yani Türkiye ekonomisinin yarar mı oldu zararına mı oldu genel olarak baktığımızda sonuç nedir diye Yanıt olarak başka ne ekleyebiliriz mi Ya çok şey söylesin ama... Hani Hocam kastıkmışsınız. Ya. <gülüyor> yani e, siz şeytanın sorularını soruyorsunuz, bu çok <gülüyor> zor yani birçok bir şey söylenebilir ama... Hani, e, hani, böyle, ya, ama şunu söyleyeyim yani, başından itibaren gümrük bile aslında Türkiye'deki hiç kese, bakın sanayileşme denen şeyin sonuçlarını küçük bir tabutu dahi gördük. Mutlaka dış ticaret süreçleri bunun üzerine son derece önemli etkiler oldu. Benim doktor arkaçım böyle bir genel denge modeliydi. Daha henüz Gümrük Birliği ne işte Tansu işte biz dünyada olacağız, modern oluyoruz, acayip bir kaynak dağılma etkisi yaşayacağız. Yani başımız göğe erecek. Bu ülkede yani onlu yıllar bu konuşuldu yani. Gümrük Birliği sadece şey, iktisadi bir dünya olarak da anlatılmadı. Birçok yine böyle önde entelektüel şeyler, yapılar bize de bunun aynı zamanda demokrasi bilen olduğunu anlattı. Yani Gümrük Birliği'ne geleceğiz, işte ülkemizde Batı tipi bir toplum yaratacağız filan, e, bütün normlarımız değişecek. İşte ıla ıla, yani bunun üzerinden siyaset yapıldı, bellekler durdu. Yani geldiğimiz yerde yine e, lütfen Borat konuşmasını ve sorusunu hatırlayın. Yani e, ülkenin şu an yaşadığı e, dünyaya bakıp bu onlu yılları, e, yani e, en azından siyasal toplum olarak e, hani bir kazanım, yani siyaset, demokrasi filan gibi eşikte durmadığımız çok açık yani bunun için böyle bir gürü, acayip siyaset bilimcisiyle olmak gerekmiyor. E, şunu da ben söyleyebilirim. Dünya Bankası raporunu okumam bile. <gülüyor> yani Ali Sektaş'ın bağışlasın. Mutlaka e, Türkiye ekonomisine son çok bir, değişik kanallardan katkılar olmuş olabilir. Yani ayıklarsanız ben onu bilmem ama e, yani bu standart iktisadın aklınca dahi anlatılan parametrelerde dahi e, bence onlus etkileri oldu. Çok ciddi onlus etkileri oldu. Bir kere yani e, yani Gümrük bile dediğiniz şey, zaten bizim küreselleşme sürecine bu neoliberal katılımın bir parçasıydı. Yani itirdiğiniz şeylere bakın yani elinizde bir kere şey yok. Hani Ben saf bir kurmacıktan falan söz etmiyorum ama sanayi dediniz. Şimdi ülkenin top başkanı geldi dedi ki, dünya değişiyor, yeni bir sanayi dünyasının içerisinde adım atacağız. O enerjiden bize bir hani dönüşen gerçekliği tarif etti kendince. Türkiye şimdi sanayileşmek için yani artık bitti dedi finans. E ne olacak? Yani bir yeni bir ekonomi yaratılıyor dünyada. O ekonominin içerisinde onların real ekonomide sıkça kullandığı, gerçekliği bize hatırlatmaya çalıştı. E ama yani kardeşim bu 20 yıl önce siz aynı zamanda başka şeyler söylemiyor ya? Yani? O nedenle yani kayıp kazanç yani bunu endekslemenin anlamı var ki. Üç kazandı, beş. Ciddi dönüşümleri oldu bu süreçte. Kurumların, yapıların yani üretken sermayenin fonlarının içerisinde Gümrük Birliği'nin, hani biraz ihtiyatlı konuşmak lazım derim bu kadar kısa zaman içerisinde ama şimdi şurada görmüştüm burada da yani satıcı taraftası geçmişinde Gümrük Birliği için şeyler yapmış yani. Evet. E, oturumun kendisi olmuş. E, benim bu söylediğim şeyler haklılık içerdiği gibi kabalık da içeriyor. Çok kısa konuştuk çünkü yani o nedenle. Siz böyle şeyten soruda bir transformasyon yani, gerekli evet, Bir soru kaldı hocam. O paralika vardı. O bütün amaçlı yap. Bana karşılığını karşılık sözü başla. Bu şeye sakladık. Kendi imkanlarında A, evet. tutma limit evet. Evet, bir tutma, yeni kullanmaya başladık. bir yandan belki şehir evet. ama bunun karşılığında evet, ekstra para basmak sağlığı. Para Bir soru <gülüyor> Bir saniye. Ee, Sayın Başkan Kasım Bey'e bir söz verip size vereceğim sırayla. Kasım Bey buyurun. Ben, Bey. Ben, Özür dilerim. İlfan Bey buyurun. Iktisat mezunuyum. Harika. Ee, Yeminde varmış ay ee, bundan beş gün önce bir Türkiye'deki bankaların gelişimiyle ilgili bir toplantıda bulundum. Orada kendime ait bir not almıştım. E, kayıtlı kayıt dışı ekonomiyle ilgiliydi. Şimdi bütün istatistiklerimiz konuşmacılar tarafından kayıtlar üzerine getiriliyor. OECD'de yüzde 15-17 arasında kayıtsız ekonomi var. Türkiye'de yüzde 45'e 30'da 45 arası. E e Ticari bir de yerleşim yerine sanayiye de bulunuyor. Yani artık halk olarak kent parası olan için hem sanayinin için bulunuyor. Şimdi bütün bu öğretilerimiz, istatistiklerimiz, evet. endekslerimiz içinde büyüme göçü de bir kenara bırakıyoruz. Gümü temin eden ana Vallahi ana sermaye. Bizim konuştuklarımız ise bu yüzde 55 neler Bu mega kent dediğimiz bir proje var içinde yüzde 55 emekçi var. Şimdi bundan biraz ters oluyor. O nedenle kara para dediğimiz olayı çok kısa da olsa bu konu içine koyabiliriz. A, Kısa bir özet açıklama yapılabilir mi? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet. Ya ben e, talihsizim e, ya da cüretkârım yani, <gülüyor> <gülüyor> e, e, e, sizin yanınızda o fotoğrafını da verdi tabii olayım. bir şey, yani... Cevap olmaya değil. Hayır, hayır. E, ben sadece şunu söyleyeyim, benim kullandığım birilerde o hani kayıtsız çalışanlar denen insanlar topluluğu var. Yani genellikle bize bu anlattığınız oranlar e, şeydir, hani işletmeler dünyasında, bu küçük işletmeler dünyasında Türkiye'de bir, işte giderek azaldı aslında eee daha imarasyonun da bunun daha yüksek olduğunu biz benim eski akademik hani eee çalışmalarımızda biz bunları ilgilenirdik. Türkiye'nin gündeminde vardı çünkü hani kayıtsızlık falan. emekliliğe kadar kayıtsız. şirketlerine ne kadar kayıtsız? Bu bir şey mi? Bu aslında bizim bilmediğimiz gizli bir potansiyel mi var? Bir kere böyle bir yorumsa bu çok tehlikeli bir yorum. Ekonomi çalışıyor ama bu çalışma bizim ne görüyorsak ne ölçüyorsak siz hani Benden bunu çok daha iyi biliyorsunuz ama bir grup bunu aynı zamanda kayıtsızlık içerisinde götürüyor. Ben şunu biliyorum, yani İstanbul'un e, işte ise bu hani formal, kayıtlı, yüksek mücmesisi e, bu şey, bu dünyayı istemiyor. Aslında Neurobrizm de istemiyor. neoliberalizm sürekli olarak bütün dünyayı kayıt altına almak istiyor. Ama kapitalizm her zaman böyle bütün dünyayı kayıt altına al alabilecek bir anatomiyle çalışmıyor. Bir, yani kayıtsızlık onun özünde de var. Siz ne kadar çok ciddi, yani işte izlenebilir, şeffaf, e, bunlar hep şeydi, ne kadar e, ideolojinin e, iktisat yerleşmiş kavramlardı. Denetlenebilir olmak bile. bütün bu arzunuza rağmen yapısal koşullar yani özü bu sistemin ya da bu ülkemizdeki ya da benzer olarak bir genel yapı olarak e, dünyadaki, ben Amerika Birleşik Devletleri'nde buna benzer çalışmaların olduğunu biliyorum. Yani bu sadece buranın sorunu değil. Çevre ekonomilerde çok daha yaygın olabilir. Bizim ülkemiz bunun için iyi bir örnek olabilir ama kayıtsız ekonomi kapitalizmin içerisinde vardır. Çünkü Ama bu hiç görmediğimiz ya da sonuçlarının yani iktisari sonuçlarının sağda solda hiç farkına varmadığımız bir öyle kendiliğinde dışarıda yaşayan bir kitle tekabül etmez. Sonuçta bunlar da bir sürü süreçte ekonominin değişik yapılarına bağlıdır. Evet. Ne kaybediyorsunuz? Vergi kaybedemezsiniz, bir piyasa yapısı üzerinde bir belirsizlik bir, yaratır. Bu bir, bir bir tür isterseniz buna ilkerlik diyebilirsiniz. Birçok şey. Eee ama emek gücünün e, kayıtsızlık oranlarını biz çok biliyoruz artık. Bu hane altı iş gücü verilerini zaten e, şey düzen, istatistik genç. Yani düzenlerken de sadece e, gidip hani iş yerlerinden filan bunu düzenlemiyor. Halelerden düzenlediği için. Bu hanelerde bir şey biliyoruz. Bunlar ne kadar aynı zamanda hani kayıtlı değil. S sistemin dışında filan. E, azaldı e, ama emek gücünün içerisinde mesela birlik bir, bir pozisyon bir bölü dört. Hala kayıtsız çalışıyor Türkiye'de. Bir de mesela şu değişti. Kayıtlı olmak ne demek? Bunlar yine yani düşünün. Yeşil kart diye bir şey var Türkiye'de. Yeşil kart sizi aynı zamanda bir şekilde kayıt altına alıyor. Ne yapıyor? Biz bunu yeşil Ne oluyor? refah programının bir parçası işte yeşil kart. Ee, bunu AKP çok ciddi e, götürdü. Yine e, e, ilk konuşmasında hocamız işte sağlık sisteminin önemli dönüşünü yaptı da ama mesela Yeşil kart diye bir şey var. Ne bu? Ama bunun iki tane anlamı var. Kullanan hani gidip e, işte ne bileyim onlar eğer sağlık hizmeti falan birisi alıyorsa oradan yani kamusal e, e, şeyine sorumluluklarını e, iş yerinden değil yani bizzat sermayenin yükümlülüklerinden değil e, devletin e, içerisinden böyle bir sözleşmeyle alıyorsa bu şu demektir. Bunu sermaye içinde bir anlamı vardır. Sermayenin kar oranını demektir. Çünkü yükümlülüğünü azaltıyor. Size askeri ücretle çalışan adama e, e, işte işveren ııı e, bir kamu sual, e, pay vermekten e, gidiyor. Bunu kamu kendisine dünyaleştiriyor. E, bunu nasıl finanse ediyor? Ya işte bir yeni bir orta sınıf tırnak projesi kuruyor. Vergi verenlerden oluyor. Yeniden dağıtma tabi tutuyor. Ya da işte o yüksek finansın ııı e, şefkatinden yararlanıyordu filan. Yani, kayıtsızlık denen birbirinden hiç bağlantısız e, dünyalardan söz etmek mümkün değil. Çalışan e, emekçi kitleler içinde e, işte iş yeri sahibi olan değişik fraksiyonlar içinde yani iş değişik fraksiyonları içinde ondan sonuçta birbirine bir yerde e, çakışıyorlar ben öyle düşünüyorum. Kısaca şu kadarını söyleyeyim. Hocam katkı mı yapacaksınız? Hocam şu söyleyeyim bir İrfan Bey'e. Ee, informel ekonomi meşru işlerin kayıt dışı yapılması dan ibaret. Ama kara para e, yer ya da ahlak dışı işte her türlü ekonomik faaliyetin vardı boyut o alanı bu ikisini birbirinden ayırmak lazım. Ama efendim, biz, ben ayıramıyorum. Şunun için Şubat ayında bir şey yani Şubat ayı sonunda, şubat ayı sonunda Türkiye'den 2.3 milyar dolarlık bir çıkış oluyor. Evet. Tespit edebiliyorlar. 2.2 milyar dolarlıkta bir giriş var. Ya o açığı şey zayıflatıyor. Şimdi 2.3 milyar çıkışı bilen bir 2. 2 milyar dolar e, girişi. girişi. Nasıl bilemez? Ha siz net hatanın üzerinden gidiyorsunuz yani Ben şey genel olarak soruyorum. Deutsche Bank geldi Türkiye'de eksikmiş olan marklarının hesabını yaptı. Komşu ülkelerinin bir Maliye Bakanı geldi. Benim şeyimden Maliye Teşkilatı'ndan veya da varlığından şu kadar milyar dolar eksildi sende mi diye sordu. Şimdi bunlar kara para veyahut da e, ekledi beraberinde bilmez ve sorun sorular mecbur ettiğini olduğumuz bir ortamı yaratıyor. Et Vallahi bu, biz siz rehber hayatın içindesiniz. belki kara paran ne olduğunu bizden daha iyi biliyorsunuz ama biz kara paran tarafını bilmiyoruz. İnformel ekonomiyi biliriz biz. Bilmiyoruz masakı. Ama masakı bilmiyoruz. <gülüyor> <masakı> bilmiyoruz. <gülüyor> ee, Hanfendi soru soracaktı. şimdi ona söz verdim sonra e, İzzet'in Hocama söz ver. Eee evet. Marmara Üniversitesi ben ee, aynı zamanda siyasetçi olmaya çalışıyorum. Çalışıyorum diyorum. Güzel. Ee, şey, Hocamın da şey çok ilginç geldi. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Toplumsal sınıflar e, kentin panoraması dedi Ve İstanbul üzerinden verileri verdi. Evet. Bu konuda e, bir şey sormak istiyorum. Belki sosyolojik bir soru olacak ama biz burada İstanbul'da işte bildiğiniz semtler var. Ümraniye eğitim yolu, işte eee bir takım e, burada AKP oylarının e, çok yüksek çıkmasını, aslında emekçi satın oturduğu daha bir şeyler var sayabiliriz, ilçeler var bunu neye bağlıyorsunuz? Ahmet mı soracak bunu. Bir de bu son yaptığınız araştırmaları nereden Buluruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim ben de. Ee, yani şey çok kıymetli bir soru tabii yani o, şu değil yani işçi sınıfının bu tarihsel eşikte bu tür mekanlarda nesne olarak hızla büyümesi onun bir sınıf bilincine de hemen aynı hızla erişmesi anlamına gelmiyor. Yani bu zaten bütün bu sınıf çalışmalarını yapan gelenekler ama başta Marxist içerisinde bu örtüşmenin doğrudan yani birebir tekrardan ibaret olmadığı politik sınıfın başka ...tarihsel süreçler içerisinde, başka ilişkisel süreçler içerisinde gerçekleştiğini biliyoruz. Bu son derece kıymetli de bir konu. Üstelik her yaşayan toplumun kendi gerçekliği içerisinde kendi anlamını kazanıyor. Ben ama mesela şöyle düşünüyorum. Birçokları gibi mesela bu konuşmanın içerisinde bir tane referans verdim. Cihan Tugala referans verdim. Çok konuşulduğu için. O Sultan Sultanbeyliği çalıştırdığı... Üzerine e, çok önemli e, dergilerde Klasen e, Society bir tanesi. E, pasif diyelim, Gramsci bir kavram üzerinden bu çocuk bu çalışmayı yaptı. E, şimdi Amerika'da bir üniversitede hocalık yapıyor. Sultanbeyli'yi iki, iki kez ziyaret ediyor. Bir Refah Parti iktidar döneminde, bir de AKP iktidar döneminde. Oradaki delik hayatın bağlarını e, bize getiriyor. Ama buna benzer birçok çalışma var. Yani bu emek çalışmaları, mekan çalışmaları yapan yani şimdi adlarını hatırlamak, yani hata yapmak istemiyorum. Benim bildiğim klinik çalışmalar var. Tugal şunu söylemeye çalışıyor, öyle bir hayat var ki bu hayat aynı zamanda bir rezervasyon alanı gibi. Yani Sultan Bir'de yaşıyor ama mesela Taksim için oy veriyor fakat Taksim'e belki hiç gelmedi. Yani ya da mesela biz Ankara'da bunu çok iyi bildik. Ankara'nın siyasal coğrafyasını biliyorsunuz bu seçim döneminde önce yeniden yapılandırdılar. Ee, hiç yani Ankara ile ilişkisi olmayan e, bir sürü mekan Ankara'nın kızın verdi. yeriydi. Burada şu önemli olan, AKP şunu becerdi. Yani oradaki gündelik hayatı aynı zamanda bir tür ta şey hani rezervasyon dediğimiz hani bir şey çitleme gibi yani bir e, bir çit e, oluşturarak orada e, gündelik hayatını şey yeniden dağıtım mekanizmaları ile, yardımlarla işe girme o ilişkilerle çünkü AKP sadece bir yani bir, bir siyasal bir parti ama bu partinin tek şey sekülerizm ekseninde falan gitmedi, o sermaye partisi aynı zamanda. O örgüt dedi sermaye grubuyla de aynı zamanda e, gündelik hayatın, yani emek gücünün e, üretildiği mekanların yeniden üretimini de becerildi. CHP'nin becerim veren şey de buydu zaten. Yani o sadece gidip hani bir yüksek burjuvası ya da burjuvasının değişik katmanlarıyla ilerici bir e, sözleşme falan değildi, ne kadar ilerici, ne kadar seküler dediğiniz bir dünya değil mümkün olduğu için gündelik dünyanın içerisinde ama çitleyerek. Böyle şeyler çıkıyor. Yani şu an oturduğumuz konuştuğumuz dünyanın içerisinde siz Türkiye'de hani bizim üniter, e, unit filan tek bir toplumdan söz edebilir misiniz? Yani birbirinden mekansal, düşünsel, e, bütün katılımsal yani bütün in, ya bütün insan olma özellikleri, vatandaş olma özellikleri bir çok şekilde izole edilmiş alt toplumlar var artık Türkiye'de. Burada bir tek toplumdan söz etmek eksik bir şey konuşmaktır. Bunun en önemli şeylerinden bir tanesi emek gücü içindir. İş, bakın çok büyük bir baskıdır aynı zamanda. AKP aynı zamanda şunu becerdi. Yani işle denetlemek, sefaletle denetlemek. Yani sefaleti siz eğer denetliyorsanız emek gücünün yeniden üretimini denetliyorsunuz. Onun üzerinde büyük bir politikanız var demektir. Bu bir baskıdır ya. O, baskı, o baskıyı düşünün yani. Hani kredi kartları, borçları bir baskıdır. Ödeyemezse çok zor durumdur. İşsiz kalmak büyük bir baskıdır. Yani onun gündelik hayatı içerisinde böyle mekansal izolasyonlarla düzenlendiği bir dünya ve İslam o dünyası düşün. Çok iyi, yani benim sizler benden çok daha İslam oluyorsunuz ama mesela Bayrampaşa'nın öyküsünü dinlemek lazım. Yine benim bulunduğum okulda bir arkadaşımız Binghamut'ta bir doktoru yaptı Bayrampaşa için, oradaki gündelik hayatı anlatıyor. Yani işin aynı zamanda nasıl bir toplumsal ve aynı zamanda siyasal bir organizasyon olduğunu anlatıyor ki biz yani budur yani benim merak ettiğimi zaten size de payla... Yani işçi sınıfı büyüyor falan ne yazık ki şeydi Yani öyle bir bilinç toplumu karşı sınıfını bilen bir kitleden söz ediyoruz Ama her şey öncelikle nesnel düzeyde hazırlanır. Bunu da unutmayalım. Yani bu dünyayı AKP'ye de ona benzer bir iktidarın uzun sürede sürdürebilmesi. Bu acayip bir artık bu bir şey. İliğin uyanı. Yani liberalizmin e, hayat bir ortadan kalkarsa bir tanesi işte uluslararası sermaye. E, bunu nasıl sürdüreceksiniz? Öyle bir eşit de AKP'nin de e, kim olursa olsun. Yani bu sefalet programını sürdürebilmek küçülen bir dünyada. Şimdi e, bakın yani istikrar diye anlatılan her şey küçülmek. Küçülen bir dünyada işsizliğin nasıl ödeyecek bu insanlar? O nedenle bir aşama sonrası e, bence umarım Van'dan bu toplumu yaratmıyoruz. Yani sefalet Birdenbire böyle yüksek bir insanlık Dünyası yaratmayabilir. Daha daha korkunç şeyler çıkabilir içerisinde. Biz öyle bir eşitli olduğumuzu Ben işte hani Dismondi no dediğim şey o. Yani bir e, hani bir, bir, Korkarak ve Öyle his, bir hissiyatla bir tanı. Yani dokunarak bunu yaşadığını düşünüyorum. Yani. Ben de teşekkür ederim. Biz te Hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim bütün konuşmacılara. Zaten biz büyüme, bölüşüm ve demokrasiyi bir katta tartışıyoruz. O da sistemimizle tartışıyoruz. Dolayısıyla onlar çok doğal bir geliyor Bir şey müsaade ederseniz Osman Bey, Petrofizgenlik meslektaş bir yolunu için. Bu sizin tabi öneminiz değil ama bu varlık vergisi meselesi veya servet vergisi meselesi. Bu servet vergisi iki türlü Bunlardan bir tanesi servetin potansiyel keçiklileri savunursak o zaman şükürler de da şiddetli olur yoksa kaldı mı bilirler. Yani ahşap bilirler biliyor. Ama servetin kendi de evleriniz olursa o zaman servet dağıldı iyice. O da bu servetler gelirler Servet diye servetler gibi gelirler Onun için de gindiği günde ikmal ediyorlar. Dolayısıyla banların da geliyor ki hiç yani şaka yapmıyor. Verdiği de, de yapmak istemiyorum ama bu tamamen biraz sistemin kusurlu bir şey. Bir şey yapıyor, göstermiyor ne kalması diye. Verdiği de gelince. Bilmiyorum size bahsettiğim bir maalese aktarısı tabii ya vergiyle düzeltmen burada çok büyük bir mümkün bakaneler var yani işte. Gelir türü vergisi listelerse tekrar progresif oranlı olsun yani artan oranlı olsun, 7 ve 9 sene içinde tekrar aynı gelir dağılımla dönüşünde geliyor. Bu yanlış bir şey anet bunlar, orkabetik anetlerdir Sistemi tartışmadan bunlar düzeltme olmaz. Son bir şey şöyle müsaade ediyor. Yani bir kitap var Türkiye'de tercüme edildi. Bu meşhur Slik isimli Türkiye'yi Servis Düşüş diye tercüme edildi, Free Fall diye kitabını da biliyorsunuz. Ondan da çok ilginç bir satır. Gayet açık söylüyor. Amerika için söylüyor. Eğer Amerika'daki ekonomi düzeltmek istiyorsak, ekonomi bilimini tekrardan düzeltmeyi istiyor. Ne demek istiyorsunuz? Çok fazla bilgi, çok fazla sorular Çok teşekkürler. Üstelik teşekkür edeceğim. Ee, daha sonra sormak isteyen var mı? El kalkmıyor gördüm bu kadarıyla. Toparlayalım isterseniz. Efendim, e, bizim otorumumuz e, 2000'li yıllarda büyüme-bölüşüm. Büyümeyi, bölüşümü geçmişte konuştuk, şimdi konuştuk. Esasında gelecekte gene konuşacağız. E, sistem ne zaman adalet durur? İzzettin Baba Hocam'ın dediği gibi sistem Sistem ne zaman düzelteli bilmiyorum ama herhalde sistemin sahipleri veya sistemden beslenenler bozuk bir sistemi düzeltemezler. E, ne zaman o zaman sistemi düzeltecek bir mekanizma, bir siyasi parti, bir görüş, bir düşünce iktidar olursa, iktidar gücünü elinde geçirirse belki o zaman. O zaman çalışmaya devam. <gülüyor> E, hepinize önce konuşmacı hocalarımıza teşekkür ediyorum. E, ben e, cemiyetimize, Vahap Bey'e başta olmak üzere, yönetim üyelerine, e, katkı yapan Kotkut hocam başta olmak üzere, diğer hocalarımıza, İzzettin Bey hocama, değerli meslektaşlarımıza, öğrencilerimize, mezunlarımıza, mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. bugünkü e, oturumları böylece ikincisini bitirerek, Kapatıyoruz. Yarın inşallah görüşmek üzere diyelim. Hepinize iyi akşamlar.